Alın teri. İşte gelip çattı çalışmanın zamanı. Ayırmasın Tanrı beni işimden. Ölürsem eğer gece inmeden diliyorum Tanrı'dan işim bitmiş olur. Amin. Johnny, son kez söylüyorum bak kalkmazsan kahvaltı yerin avucunu yalarsın. Bu gözdağı hız geldi çocuğa. Güzel bir düş görmekte olan biri gibi uyanmamak için canla başla direniyordu. Elleri gevşekçe yumuldu. Zayıf, sarsak yumruklar savurdu havaya. Bu yumrukların hedefi annesiydi. Ama kadın omuzlarından kavrayıp çocuğu sertçe sarsarken... ...her zamanki alışkanlığıyla bu yumruklardan korudu kendini. ''Rahat bırak beni!'' Uykusundan sıyrılamamış birinin sayıklaması gibi başladı bu bağırtı. Sonra birden yükseldi. Keskin bir çığlığa dönüştü. Derken yine zayıfladı. Anlaşılmaz bir mırıltı halinde eriyip gitti. Büyük acılar içinde kıvranıyor... Eşantısına isyan ediyordu sanki. Ama annesi bana mısın bile demedi çocuğun bu tepkisine. Gözlerinden hüzün, yüzünden yorgunluk okunan bir kadındı. Her gün inelendiği bu görevi kanıksamıştı artık. Yorganı kaptığı gibi çocuğun üzerinden seyirip almaya çalıştı. O zaman yumruk atmayı bıraktı çocuk. Umutsuzca yapıştı yorgana. Yatağın ayak ucunda toplanan çarşafa sarıldı. Kadın bu kez çarşafa asılıp yere çekmek istedi. Bir süre çekiştiler. Daha ağır olduğu için sonunda çocuk da, yorgan da yenik düştü. Odanın ısırıcı soğuğundan kendini korumak için sıcak yorganı bırakmadan çarşafla birlikte yatakta sürüklendi çocuk. Yatağın kıyısına dek geldi. Son anda tepe taklak yuvarlanacağını anlayınca birden verdi. Toparlanarak dengesini bulmaya çalıştı ve ayaküstü yere indi. Aynı anda annesi omuzlarından tutup sarstı. Yine yumruk sallamaya başladı çocuk. Bu kez daha güçlü ve... Ve daha düzgündü yumrukları. Birden gözleri açıldı. Omuzlarını bıraktı o zaman annesi. Uyanmıştı artık. Çocuk tamam tamam diye mırıldandı. Kadın lambayı aldı. Çocuğu karanlıkta bırakarak dışarı çıktı. Kapıdan çıkarken uyardı çocuğu. Gündeliğini keserler sonra. Johnny karanlığa aldırış etmedi. Üstünü giydi. Mutfağın yolunu tuttu. Bir deri bir kemik denecek kadar zayıf olmasına karşın sağlam basıyordu yeri. Oysa bacakları öyle çırpı gibiydi ki bedeninin ağırlığını taşıyamazmış gibi görünüyordu. Dibi çıkık bir iskemle çekti masanın yanına. "Johnny!" diye bağırdı annesi. Johnny yerinden fırladı. "Tek laf etmek sizin bunun yolunu tuttu. bu yağlıydı, kirpas içindeydi. Leş gibi bir koku geliyordu delikten." Aldırmadı. Lavabonun pis pis kokmasından daha doğal bir şey olamazdı. Sabunun bulaşık suyundan simsiyah kesilmiş oluşu ve köpürmek nedir bilmeyişi de doğaldı. Aslında sabunu köpürtsen ne olurdu, köpürtmesen ne olurdu. Yüzüne birkaç avuç su, su çarptın mı tamamdı. Dişlerini fırçalamazdı. Hem ömründe diş fırçası falan görmüş de değildi. Ve yeryüzünde dişlerini fırçalayacak kadar budala insanlar bulunduğunu da bilmiyordu. ''Günde bir kez olsun ben söylemeden yüzünü yıkayıversen.'' diye çıkıştı annesi. Kadın kahve ibriğinin kırık kapağını eliyle tutarak fincanlara kahve koyuyordu. Çocuk sesini çıkarmadı. Çünkü bu yüz yıkama sorunu oldum bittim tartışma konusuydu aralarında. Başının etini yerdi annesi. Günde bir kez yüzünü yıkamak zorundaydı. Yağlı, nemli, pis, lime lime bir havluyla kurulandı. Havlunun tüyleri yüzüne bulaşıyordu insanın. Sofraya otururken annesi Keşke işten bu kadar uzak oturmasaydık dedi. ''Biliyorsun. Elimden geleni yapıyorum. Ama ne yapalım ki kiradan artırdığımız bir dolar bizim için çok önemli. Üstelik buranın odası da çok. Biliyorsun.'' Annesinin sözleri bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu çocuğun. Öyle çok duymuştu ki aynı sözleri. Dar kafalı bir kadındı annesi. Dilinle dolamıştı bu konuyu. Döner dolaşır. Fabrikadan bunca uzakta oturdukları için çektikleri çileden söz ederdi hep. Çocuk iğneleyici bir havayla ''Öyle ya!'' Dedi Bir dolar demek kursağımıza fazladan birkaç lokma girmesi demektir Bir an önce yola koyulmak gerek Getir şu kahvaltıyı Ekmeğini yarım yamalak çiğniyor Doğru dürüst çiğnenmemiş lokmaları Kahveden aldığı yudumlarla boğazından aşağıya yuvarlıyor Çabuk çabuk atıştırıyordu İçtiği sıcak sıvı bulaşık suyu gibiydi Kahve demeye bin tanık isterdi Oysa Johnny bunun kahve hem de çok iyi bir kahve olduğunu sanırdı Yaşantısının birkaç yanılmasından biriydi bu. Gerçek kahveyi ağzına bile sürmüş değildi ömründe. Ekmeğin yanında katık olarak birazcık soğuk jambon vardı. Annesi fincanına yeniden kahve koydu. Ekmeğinin son lokmasını ağzına atarken daha var mı gibilerden bakıyordu annesine. Bu soru dolu bakışlar annesinin gözünden kaçmadı. ''Oburluk etme Johnny'' dedi. ''Kendi payını yedin, kardeşlerin senden küçük.'' Annesinin bu azarını karşılıksız bıraktı. Hem öyle konuşkan biri sayılmazdı pek. Aç gözlerle çevresine bakmaktan vazgeçti. Sabırlıydı. Yetiştiği okul kadar amansız bir sabırlılıktı bu. Kahvesini bitirdi. Elinin tersiyle ağzını sildi. Kalkmaya hazırlandı. Annesi atıldı. Dur hele, belki ekmekten bir dilim daha çıkarabilirim. İnce bir dilim ama. Hareketlerinde bir hokkabazın el çabukluğu vardı. Somundan bir dilim keser gibi yaptı. Sonra somunu ekmek kutusuna koydu. Kendi iki diliminden birini ona uzattı. Onu kandırdığına inanıyordu. Ama bu el çabukluğu çocuğun gözünden kaçmamıştı. Yine de pişkinliğe vurup aldı ekmeği. O kökleşmiş bilmem hangi hastalık yüzünden annesinin iştahsız olduğu kanısındaydı. Kadın, çocuğun ekmeği kuru kuru çiğnediğini görünce, kendi fincanındaki kahveyi de onunkine boşalttı. ''Nedense içim istemiyor bu sabah.'' diye açıklamada bulundu. Ta uzaklardan kopup gelen uzun ve tiz bir düdük sesi ikisini de ayağa kaldırdı. Kadın raftaki çalar saate baktı. Beş buçuğu gösteriyordu. Fabrika dünyasının işçileri daha yeni yeni kalkıyorlardı uykularından. Omuzlarına bir atkı attı. Yamru yumru, eski moda, kirli mikirli bir şapka geçirdi başına. Gaz lambasının fitilini kıstı. Üfledi. Koşmamız gerek'' dedi. Yollarını el yordamıyla bularak merdivenleri indiler. Hava açıktı ama ayaz vardı. Johnny dışarıdaki havanın ilk dokunuşuyla ürperdi. Gökyüzünde yıldızlar hala solmamıştı. Kent karanlıktı. Johnny ile annesi her ikisi de ayaklarını süreye süreye yürüyordu. Dizlerinin bağı kesiliyor, ayakları geri geri gidiyordu sanki. 15 dakika kadar suskun suskun yürüdükten sonra annesi sağa saptı. Karanlığa dalmadan önce... ''Geç kalma mi? diye son kez tembihte bulundu. Çocuk sesini çıkarmadan yoluna devam etti. Fabrika çevresindeki kapılar birer ikişer açılmaya başlamıştı. Çok geçmeden karanlığı dolduran kalabalığa karışarak o da onlardan biri oldu. Fabrika kapısından girerken düdük yine öttü. Doğu yönüne bir göz attı. Evlerin tepeleri üstünden bölük pörçük görünen solgun bir ışık yükselmeye başlamıştı. Sırtını dönüp de iş arkadaşları arasına katılmadan önce görüp göreceği gün ışığı bu kadarcıktı işte. Birçok uzun makine dizisinden birindeki yerini aldı. Önünde küçük bobinlerle dolu bir kabın üstünde fırıl fırıl dönen büyük bobinler vardı. İş basitti. Püf noktası da el çabukluğuydu. Küçük bobinler çabucak boşalıveriyordu. Bunları boşaltan öyle çok büyük bobin vardı ki başını kaşıyacak vakti olmuyordu insanın makine gibi çalışıyordu Küçük bir bobin boşaldığı zaman sol eliyle büyük bobini durduruyor baş ve işaret parmağıyla ipliğin ucunu yakalıyor sağ eliyle küçük bobinin boşta kalan ipliğinin ucunu tutu veriyordu Her iki elin hareketleri de aynı anda ve çarr çabuk yapılmak zorundaydı Sonra el çabukluğuyla bir dokumacı düğümü atıp bobini salı veriyordu. Uyurken bile düğüm atabileceğini söyleyerek övünmüştü bir gün. Bu söylediğinde gerçek payı yok değildi hani. Kimi geceler kendisine yüzyıllar boyunca sürüyormuş gibi gelen düşler görürdü. Bitmek tükenmek bilmeyen düğümler atardı bu düşlerde. İşçi çocuklardan kimileri boşalan küçük bobinleri değiştirmekte gecikiyorlardı. Böylece hem zaman yitirilmiş hem de makine boşta çalışmış oluyordu. Buna göz kulak olmak için bir gözetmen bulunuyordu başlarında. Bir kezinde gözetmen Johnny'nin yanında çalışan çocuklardan birini tam işi yüzüne gözüne bulaştırdığı bir anda yakalayarak kulaklarına asılmış ve Johnny'e baksana niçin onun gibi olamıyorsun diye çıkışmıştı. Gönlün bobinleri çarçabuk boşalıyordu. Gel gelelim o bu dolaylı övgüye bana mısın bile dememişti. Bir zamanlar çok ama çok eskiden parlak bir örnek olarak kendisinden söz edildiğini işittiğinde duygusuz yüzünde en ufak bir değişiklik olmazdı. Kusursuz bir işçiydi o. Biliyordu bunu. Bunu kendisine öyle çok söylemişlerdi ki kanıksamıştı artık. Hem bu övgülerin hiçbir önemi yoktu onun için. Kusursuz bir işçi filan değil. Kusursuz bir makine olup çıkmıştı artık. Arada bir aksadığı olmuyor değildi gerçi. Ama bu tıpkı makinedeki aksaklık gibi malzemenin kusurlu oluşundan ileri gelirdi. Kusursuz bir çivi kalıbından bozuk bir çivinin dökülmesi nedenli olasıysa, onun yanlışlık yapması da o denle olasıydı. Şaşılacak bir şey yoktu bunda. Makinelerle sıkıfık olmadığı tek bir anı bile görülmemişti. Makine iliğine, kemiğine işlemişti onun. Makineyle birlikte büyümüştü. 12 yıl önce bu fabrikanın bobin sarma odası küçük bir telaş dalgasıyla sarsılmıştı. Johnny'nin annesi bayılmıştı. Kadını gürültüyle çalışan makinelerin arasına, döşemenin üzerine uzatmışlardı. 2 yaşlı kadın tezgahların başından çağrılmıştı. Usta başı da yardım etmişti. Ve birkaç dakika sonra kapılardan girenlerden fazla olarak bir canlı daha vardı odada. Johnny'ydi bu. Kulaklarında makinelerin uğultulu takırtısıyla doğmuştu. Ve ilk soluğunda pamuk iplikçiklerinin yüzüştüğü sıcak ve nemli havayı çekmişti ciğerlerine. Yaşamanın daha bu ilk gününde ciğerlerini bu iplikçiklerden korumak için öksürmüştü. Ve o gün bugündür de öksür babam öksürüyordu. Johnny'nin yanı başında çalışan çocuk hıçkırırcasına burnunu çekti. Uzaktan uzağa kendisini dik dik süzen gözetmene karşı bir düşmanlık havası çökmüştü çocuğun yüzüne. Tüm bobinler dolu dizgin sarılıyordu. Çocuk önünde fırıl fırıl dönen bobinlere sövüp sayıyor ama sesi 5-6 adım öteye bile gitmiyordu. Odanın uğultusu bir duvar gibi yutuveriyordu bu sesi. Bütün bunlara hiç mi hiç aldırış ettiği yoktu Johnnin. Bu tür olayları kanıksamıştı artık. Yenilene yenilene tek düzeleşmişti böyle şeyler. Bu gibi küçük olaylara sayısız kez tanık olmuştu. Ona göre gözetmene kafa tutmak, makineye kafa tutmak kadar boştu. Makine dediğin çalışmak ve bu çalışmayla bir takım işler görmek için yapılmıştı. Aynı şey gözetmen için de geçerliydi. Ne var ki saat 11'de odada bir hayhuydur başladı. Bu hayhuy bir anda her yeri verdi. Johnny'nin öte yanında çalışan tek bacaklı çocuk bulunduğu yerden usulca sıçrayarak az duran boş sandığa yöneldi. Koltuk değnekleriyle birlikte kendini sandığa dar atarak gözden yok oldu. Derken yanında genç bir adamla fabrika müdürü içeri girdi. Genç adam iki dirhem bir çekirdekti. Kolalı bir gömlek vardı sırtında. Johnny'nin öte beyefendi diye sınıflandırdığı adamlardandı ve hiç kuşkusuz müfettiş olmalıydı. Yanlarından geçerken çocuklara dikkatle bakıyordu. Kimi zaman duruyor sorular soruyordu. Bunu yaparken gırtlağını paralarcasına bağırmak zorunda kalıyor Sesini işittirmek için kendini öylesine zorluyordu ki Yüzü garip bir biçimde buruşuyordu Johnny'nin yanındaki boş tezgah fıldır fıldır dönen gözlerinden kaçmadı Ama bir şey söylemedi Johnny ile göz göze gelince zınk diye durdu Tezgahtan bir adım geri çekmek için Johnny'yi kolundan yakaladı Ama bir şaşkınlık ünlemi çıkararak kolu bıraktı Fabrika müdürü heyecanla güldü ne kadar da sıska. Müfettiş? Pipo gibi diye yanıt verdi. ''Şu bacaklara bak, kemik hastalığı var bu çocukta. Henüz başlangıç aşamasında ama hastalık var. Eğer Sara götürmezse hiç yolu yok, daha önce veremden gider.'' Johnny dinledi ama bir şey anlamadı. Gelecekteki hastalıklar onu ilgilendirmiyordu aslında. Şimdi müfettiş kılığına bürünmüş, çok daha tehlikeli bir hastalıkla burun burunaydı çünkü. Müfettiş sesini işittirmek için çocuğun kulağına doğru eğilerek ''Bak yavrum şimdi bana doğruyu söylemeni istiyorum.'' dedi. Daha doğrusu bağırdı. ''Kaç yaşındasın sen?'' ''On dört.'' diye yalan söyledi Johnny. Hem de avazı çıktığınca bağırarak söyledi bu yalanı. Öylesine bağırmıştı ki kuru bir öksürük nöbetiyle sarsılmaya başladı. Ve bu öksürük sabahtan beri ciğerlerine yapışmış olan pamuk iplikçiklerini yerinden oynattı. ''Müdür?'' En azından on altı gösteriyor dedi. Müfettiş ya da altmış diye yanıt verdi. Oldu olası öyle gösterir. Müfettiş damdan düşercesine sordu. Ne zamandan beri? Yıllardır hiç yaşlanmaz. Ya da gençleşmez desenize sanırım bütün o gösterdiği yılları da burada çalışmakla geçirdi. Kim zaman çalıştı kim zaman bıraktı. Sonra çarçabuk çabuk ekledi müdür. Ama bu şu yeni yasanın kabulünden önceydi. Müfettiş üzerinde yarı yarıya sarılı bobinlerin çılgınca döndüğü Cunn'in yanındaki makineyi göstererek ''Bu makine boş mu?'' diye sordu. ''Öyle görünüyor.'' Müdür gözetmeni yanına çağırdı. Makineyi gösterdi. Bağırarak kulağına bir şeyler söyledi. Sonra müfettişe dönerek açıkladı. ''Boşmuş.'' Müfettiş ve müdür geçip giderken Johnny de işinin başına döndü. Hastalığı kazasız belasız savuşturduğu için derin bir oh çekti. Ne var ki tek bacaklı çocuğun talihi onunki kadar yaver gitmemişti. Keskin gözlü müfettiş eliyle koymuş gibi çekip çıkardı çocuğu sandıktan. Çocuğun dudakları seyriyordu. Yüzünde korkunç bir felakete uğramışçasına acılı bir hava okunuyordu. Gözetmen çocuğu sözüm ona ilk kez görüyormuşçasına afalayıp kalmıştı. Müdür allak bullaktı. Yüzü alı al morumor kesilmişti. Müfettiş tanıdım bu çocuğu dedi. On iki yaşında yalnız bu yıl içinde tam üç kez fabrikadan çıkarttım onu. Bu dördüncüsü oluyor. Tek bacaklı çocuğa döndü sonra. Hani okula gideceğim diye söz vermiştin bana. Tek bacaklı çocuğun gözlerinden yaşlar boşandı birdenbire. Lütfen müfettiş bey iki bebeğimiz öldü. Çok yoksul bir aileyiz biz. Müfettiş sanki çocuğu cinayet işlemekle suçlar gibi bir havayla ''Niye öyle öksürüyorsun?'' diye sordu. Tek bacaklı çocuk bu suçlamaya karşı kendimi savunurcasına yanıt verdi. ''Bir şey yok. Geçen hafta azıcık üşüttüm de müfettiş bey. İşte o yüzden.'' Tek bacaklı çocuk müfettişle birlikte odadan çıktı. Müdür de kaygıyla protesto ederek arkaları sıra dışarı çıktı. Şimdi yine tek düze bir hava çökmüştü odaya. Uzun bir sabah ve upuzun bir öğleden sonra geçip gitti. Sonunda paydosu bildiren düdük çaldı. Johnny fabrika kapısından çıktığı zaman karanlık çoktan bastırmıştı. Bütün bu süre içinde güneş gökyüzüne altından bir merdiven kurmuş, cömertçe bir sıcaklıkla yeryüzünü sarıp sarmalamış, sonra da alçala alçala batıda evlerin tepelerinden parça parça görünen ufukta silinip gitmişti. Ailenin tek öğünü vardı ki o da akşam yemeğiydi. Johnny'nin küçük erkek ve kız kardeşleriyle birlikte olabildiği tek öğündü bu. Johnny için savaştan fartsızdı bu birliktelik. Kendisini çok ama çok yaşlı hissetmesine karşın kardeşlerini dünyasından bezecek kadar gencicik buluyordu. Akıllarının bir karış havada oluşuna, zıpırlıklarına dayanamazdı. Akıl sır erdiremezdi onlara. Kendi çocukluğu çok gerilerde kalmıştı. Saçma ve şımarıkça bulduğu bu genç ruhların patırtısından kafası şişen sinir küpü yaşlı bir adam olup çıkmıştı. Böyle zamanlarda bir gün gelip onların da ekmek parası uğruna çalışacağını düşünerek kendini avutur, ağzını bıçak açmaksızın suskun suskun yerdi yemeğini. Çalışmak, onların keskin yanlarını törpüleyecek, tıpkı kendisi gibi ağırbaşlı ve oturaklı bir hava verecekti. Öbür bütün insanlar gibi Johnny de kendini ölçüt sayarak tüm evreni bu ölçüye göre değerlendirirdi. Annesi yemek boyunca her fırsatta bitip tükenmek bilmeyen yinelemelerle onlar için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi durdu. Zaten kıt kanaat olan yemeğin bitişi neyse ki bu konuşmalara son verdi. Johnny sandalyesini geri çekti. Sofradan kalktı. Yatak odası ile ön kapı arasında bir an bocaladı. Sonunda dışarı çıkmaya karar verdi. Uzağa gitmedi. Kapının önüne oturdu. Dizlerini yukarı çekerek daracık omuzlarını öne eğdi. Dirseklerini dizlerine dayayarak çenisi avuçlarında öylece durdu. Hiçbir şey düşünmüyor, yalnızca oturuyordu. Dinleniyordu, zihni uykuya dalmıştı. Erkek ve kız kardeşleri de dışarı çıkmış, öbür çocuklarla oynuyorlardı. Köşedeki elektrik lambası oyunlarını aydınlatıyordu. Cunnin hırçın, hemen heyheyleni veren biri olduğunu biliyorlardı. Gel gelelim, serüven arayan ruhları Johnny'e sataşmaya yöneltti onları. El ele tutuşarak onun önünde toplandılar. Vücutlarını uyumlu biçimde sallayarak alaylı bir tekerleme tutturdular. Johnny küfürü bastı. Bu küfürleri fabrikadaki ustalardan öğrenmişti. Ama bunların bir işe yaramadığını anladı. Üstelik kendi saygınlığına da yakıştıramadı. Direngen bir sessizliğe gömüldü. 10 yaşına henüz basmış olan kendinden bir sonraki kardeşi Bill, çocukların elebaşısıydı. Johnny ona karşı hiç de sevecen duygular beslemezdi. Kendini bildi bileli ömrü varsa yoksa, bile bir şeyler vermekle, bile yardımcı olmakla geçmişti. Bill yatıp kalkıp kendisine dua edeceği yerde, düpedüz nankörlük ediyordu. Çok uzak bir geçmişte, çocukluğunda, kendi oyun zamanını dilediğince değerlendirememişti. Bu oyun zamanının büyük bölümü, Bile bakmakla geçmişti. Will o zamanlar bir bebekti. Annesi tıpkı şimdiki gibi gündüzleri fabrikaya giderdi. Will'e azıcık babalık, azıcık da anılık etme görevi bu yüzden Johnny'e düşmüştü. Will'in el bebek gül bebek büyüdüğü ilk bakışta belli oluyordu. Sağlam yapılıydı, gürbüzdü, ağabeyinin boyundaydı ve ondan daha ağırdı. Birisinin canlılığı ve kanı öbürünün damarlarına geçmişti sanki. Ve ruh açısından da durum aynıydı. Johnny yorgundu, kavruktu, durgundu. Oysa küçük kardeşi kabına sığamayacak kadar cıvıl cıvıldı. Alaylı tekerleme giderek daha yüksek perdeden çıkmaya başladı. Bill dans de geldi. Önünde eğildi. Dilini çıkardı. Johnny'nin sol kolu o anda ileri uzandı. Bill'in gırtlağına sarıldı. Öteki elinin kemikli yumruğu aynı anda öbürünün burnuna indi. Öfkeyle vurulmuş acınası bir yumruktu bu. Gel gelelim Will'in acıyla yaygarayı basmasına bakılırsa oldukça sertti. Öbür çocuklar çığlık çığlığa bağırışırlarken, Johnny'nin kız kardeşi Jenny yel yaparak eve koştu. Johnny Bill'i geri geri iteledi. Diz kapağına acımasızca bir tekme savurdu. Sonra yüzüstü çamur birikintisinin içine yıktı. Yüzünü birkaç kez çamura sürtmeden de koyvermedi derken... Beti Benz atmış anası, rüzgar gibi sökün etti. Kaygılı ama sevecen bir gazap içindeydi kadın. Johnny, anasının nazarlamalarına karşı, ''Niye sataşıyor? Neden kendi halime bırakmıyor beni?'' diye yanıt verdi. ''Görmüyor mu? Yorgunum işte.'' Çamura ve kana bulanmış yüzünden gözyaşları süzülen Will, annesinin kolları arasından bağırdı. ''Ben de senin kadar büyüdüm artık. Ben de senin kadar büyüdüm. Daha da büyüyeceğim.'' O zaman gösteririm sana dünyanın kaçıkacak olduğunu. Sen görürsün bak. Johnny. Büyüdüğünün o kadar farkındaysan bir iş tutarsın. Diye homurdandı. Senin suçun da bu ya işte. Bir baltaya sap olmak zorundasın. Ve seni bir işe koymak da annene düşer. Kadın karşı çıktı. Ama daha yaşı ne başı ne. Çok küçük. Bacak kadar çocuk o. Ben çalışmaya başladığında parmak kadardım. Ama... Johnny uğradığı haksızlığı bir bir sayıp dökecekti. Ağzı açıldı. Ne var ki daha fazla bir şey söyleyemeden yine kapandı. İçi kan ağlayarak topuklarının üzerinde döndü. Eve girdi. Yatmaya gitti. Mutfaktan gelen sıcaklıkla ısınsın diye odanın kapısını açık bırakmıştı. Yarı karanlıkta soyunurken geçerken ayaküstü uğrayan komşu kadınla konuşan annesinin sesini işitebiliyordu. Annesi ağlıyor, burnunu çekerek kesik kesik sızlanıyordu. ''Johnny'nin nesi var bilmem'' dediğini işitebiliyordu. ''Eskiden hiç böyle değildi. Sabırlı, küçük bir melekten farkı yoktu.'' Sonra yine hemen ondan yana çıktı. ''Gerçi yine iyi çocuktur. Canına dışına takarak çalıştı. Hem de kendini bildi bileli çalıştı. Ama benim ne suçum var ki? Elimden geleni yapıyorum ben. Eminim buna.'' Mutfaktan bir süre daha hıçkırıklar, burun çekme sesleri geldi. Ağırlaşan göz kapakları kapanırken Johnny kendi kendine mırıldandı. Hoşunu bileydin. Canla başla çalıştım elbet. Ertesi sabah annesi yine kan uykusundan uyandırdı onu. Ve sonra yine o dişinin kovuğuna girmeyen kahvaltı. Kör karanlıkta yolculuk, arkasını dönüp fabrika kapısından içeri girmeden önce evlerin damları ardından görünen günün ilk solgun ışıkları. Bütün öbür günler gibi bir gün daha işte. ...ve bütün günler birbirinin aynısıydı. Yaşamında değişiklik denebilecek biricik şey vardı ki... ...o da ya bir işten başka bir işe geçmesi... ...ya da hastalanmasıydı. Altı yaşındayken Vile... ...ve ondan daha küçük kardeşlerine... ...analık babalık etmeye başlamıştı. Yedi yaşındayken fabrikaya girmişti. Bobin sarmaya. 8'ine geldiğinde... ...başka bir dokuma fabrikasına geçmişti. Yeni işi hiç de zor sayılmazdı. Tüm yapacağı şey elindeki küçük bir değnekle... ...önünden geçen kumaş şeridinin doğru düzgün akmasını sağlamaktı. Bu kumaş ırmağı makinenin karnından çıkar... ...kızgın bir döner silindirin üzerinden geçerek başka bir yere giderdi. Ama o hep aynı yere otururdu. Gün sızamadığı bir yerde... Tepesinin üstündeki gaz lambasının titrek ışığı altındaydı ve o mekanizmanın bir parçasıydı. İçerideki yavaş yavaş sıcaklığa karşın bu yeni işinde çok mutluydu Johnny. Henüz çok gençti çünkü. Nice düşleri, hayalleri vardı. Buharlar tüten kumaş bitip tükenmek bilmeyen bir akışla önünden geçip giderken ne düşler hem de ne olağanüstü düşler kurardı. Gel gelelim hiçbir hareketli yanı yoktu bu işin. Aklını kullanmayı gerektirmiyordu. Bu yüzden beyni zamanla uyuşup miskinleşti. İmgelemi gittikçe zayıfladı. Ne de olsa haftada iki dolar kazanıyordu. Bu iki dolar şiddetli açlık ile süreyen yoksunluk arasındaki ayrımı temsil ediyordu. Ne var ki dokuz yaşına geldiği zaman işinden oldu. Kızamık neden olmuştu buna. İyileşince bir cam fabrikasında işe başladı. Burada daha dolgun bir ücret geçiyordu eline. Ve işte beceri gerektiriyordu. Parça başına ücret aldığı için... Ne denli çok iş yaparsa o denli fazla kazanıyordu. İnsanı teşvik edici, harekete getirici bir işti bu. Ve Johnny bu itilimin etkisiyle iyi bir işçi olup çıkmıştı. İş kolaydı. Küçük şişelere cam tapalar bağlıyordu. Belinde bir cisim yumağı taşırdı. İki eliyle çalışabilmek için şişeleri dizlerinin arasına kıstırırdı. Dizlerinin üstüne eğilerek iki büklüm oturmaktan dar omuzları kamburlaşır, göğsü günde on saat boyunca sıkış tıkış olurdu. Böyle durmak ciğerler için hiç de iyi değildi. Gel gelelim günde 300 düzüne şişe bağlamanın başka yolu yoktu. Müdür onunla gurur duyar, işçi neymiş görsünler diye konuklar getirirdi. 10 saat içinde 300 düzüne şişe geçerdi elinden. Bu onun tam bir makine yetkinliği kazandığının kanıtıydı. Tüm gereksiz hareketler ayıklanmıştı. İnce kollarının her devinimi, ince parmaklarındaki kasların her kımaltısı çabuk ve uyumluydu. Sürekli gerilim içinde çalışa çalışa giderek hırçınlaştı. Geceleri uykusunda adaleleri kasılır, gündüzleri ise rahatlama ve dinlenme fırsatını zaten bulamazdı. Hep gergin kaldığı için de adaleleri kasıl babam kasılırdı. Zamanla yüzü solgunlaşmış, ciğerlerine yapışan liflerin yol açtığı öksürüğü ağırlaşmıştı. Sıkışık göğsündeki ciğerlerine zatüre musallat olunca cam fabrikasındaki işini de yitirdi. O zaman ilk kez bobin sarmaya başladığı jüt fabrikasındaki işine döndü. Ama bu kez yükselme bekliyordu onu. İyi bir işçiydi. Bir süre sonra kola bölümüne çok geçmeden de dokuma tezgahlarına verilecekti. Bundan daha fazla yükselemezdi. Yükselecek tek şey işin verimiydi. Makineler işe ilk girdiği zamana oranla daha hızlı çalışmasına karşın kendi kafası daha yavaş işliyordu. Düş filan kurduğu yoktu artık. Oysa ilk yılları Düşlerle dop doluydu. Bir keresinde aşık olmuştu. Bu sevda sıcak silindirin üzerinden akan kumaşın düzgün gitmesini değnekle sağlamaya ilk kez başladığı sıralar gelmişti başına. Abayı yaktığı kız ise fabrika müdürünün kızıydı. Kız ondan daha yaşlıydı. Hani neredeyse genç bir kadındı. Johnny topu topu altı kez o da uzaktan görmüştü onu. Ama olsun varsın ne çıkardı ki bundan? Gözlerinin önünden akıp geçen kumaşın yüzeyinde tatlı bir gelecek çizer, parmak ısırılacak işler başarır, olağanüstü makineler icat eder, fabrikanın yönetimini eline geçirir ve sonunda kızı kolları arasına alarak alnına öpücükler kondururdu. Ama bütün bunlar eskiden, çok ama çok eskidendi. Henüz yaşlanmadan ve aşktan yorulmadan önceydi. Şimdi kız evlenmiş, çekip gitmişti. Kendi beyni ise uykuya dalmıştı. Ne olursa olsun iyi bir deneyim olmuştu bu Johnny için. Kimi erkek ve kadınlar geçmişte perilere inandıkları günlere ne gözle bakarlarsa Johnny de o gözle bakardı. Ne perilere inanmıştı o ne de Noel Baba'ya. Ama ingeleminin buharlar tüten kumaş ırmağı üzerine çizdiği o güleç geleceğe tüm benliğiyle inanmıştı. Yaşam erkenden adam etmişti onu. 7 yaşında ilk haftalığını aldığı zaman adamdan sayılmaya başlamış oldu. O zaman garip mi garip bir bağımsızlık duygusu uyandığı içinde, annesiyle aralarındaki ilişki değişti. Bu dünyada bir baltaya sap olmuştu, eli para tutan ve ekmeğini kazanan biri olarak kendisini annesiyle aynı kaba koyuyordu artık. 11 yaşına basıp da 6 ay boyunca gece vardiyasında çalışınca erkeklik hem de tam bir erkeklik çağına adım atmış oldu. Hiçbir çocuk gece vardiyasında çalışıp da çocuk kalamazdı. Yaşamında bir iki büyük olay olmuştu. Bunlardan bir tanesi annesinin biraz Kaliforniya eriği satın almasıydı. İkincisi de krema yapmasıydı. Büyük olaylardı bunlar. Anımsayınca içi bir hoş olurdu cönnin. O sıralarda annesi güzel bir tatlı yapacağını söyler dururdu. Yüzen ada diyordu adına ve kremadan daha güzeldi. Johnny yıllar yılı masaya oturduğu zaman önünde yüzen ada bulacağı günü iple çekip durmuştu ama gel zaman git zaman bunu da ulaşılmaz idealleri arasına kattı. Bir gün kaldırımda gümüş bir çeyreklik buldu. Sonu acıklı bitmesine karşın bu da yaşamının büyük olaylarından biriydi işte. Gümüş paranın ışıltısı gözüne ilişip de daha yerden almadan önce böyle durumlarda görevinin ne olduğunu biliyordu. Yiyecek açısından ev her zamanki gibi tam takırdı yine. Her cumartesi akşamı ücretini nasıl doğruca eve götürüyorsa bu parayı da öyle tutup eve vermesi gerekiyordu. Doğrusu ya apacık ortadaydı bu ama bir gün olup da kendi parasını kendisi harcamış değildi. Ve canı da öyle bir şeker yemek istiyordu ki sorma gitsin. Şeker dendi mi oldu olası içi giderdi zaten. Oysa yalnızca bayramda seyranda şöyle bir tadına bakabiliyordu ancak. Kendini aldatmaya yeltenmedi, yaptığının bir günah olduğunu biliyordu ve günah işlediğini bile bile paranın 15 senti ile şeker aldı. Arta kalan 10 senti daha sonraki bir şölen için sakladı ama para taşımaya alışkın değildi, bu yüzden 10 senti yitirdi. Parayı yitirişi tam da bu işten vicdan azabı duymaya başladığı bir sırada olmuştu. Bu alayı tanrıdan gelen ilahi bir karşılık saydı. Korkunç ve amansız bir Tanrı'nın yakınlığından doğan bir korkuya kapıldı. Tanrı onu görmüştü ve Tanrı daha günahını doğru dürüst işlemesine kalmadan cezalandırıvermişti. Bu olayı yaşamının en büyük cinayeti olarak aklına getirdikçe vicdanı uyanır onu yeniden büyük acılara boğardı. Ona utanç veren biricik giz buydu işte. Bu olaya pişmanlıkla bakar içi yanardı. Çeyrek doları harcayış biçiminden hoşnut kalmamıştı daha iyi harcayabilirdi. Eğer ceza vermekte Tanrı'nın bu denli eli çabuk davranacağını bilmiş olsaydı, Çeyrekliğin tümünü birden silip süpürüverirdi. Geçmişte olup bitenleri şöyle bir düşündüğünde, o çeyrek doları binlerce kez harcadı ve her harcayışında paranın tadını daha iyi çıkardı. Bir anısı daha vardı. Bulanık ve belli belirsiz bir anıydı bu ama babasının acımasız ayağıyla ruhunun derinliklerine silinmezcesine kazınmış kalmıştı yine de. Belirgin bir görüntüden çok bir karabasanı andırıyordu. Uykusu sırasında bir yerlerden yuvarlanıvererek ataların ortasına düşen bir insanın düşünden farksızdı bu anı. Johnny gün ışığında uyanık olduğu zamanlar hiç anımsamazdı bunu. Geceleyin yatakta. İçi geçip de tam uykuya dalacağı sırada belirirdi bu anı ve uykusunu kaçırırdı. Gördüğü düşün bu hastalandırıcı başlangıcında Johnny kendisini yatağın ayak ucunda çaprazlama yatıyormuş sanırdı. Yatağın içinde anne ve babasının belli belirsiz karaltılarını görür gibi olurdu. Babasının neye benzediğini göremezdi hiç. Bildiği tek şey babasının o yabanıl ve acımasız ayaklarıydı. Yaşanan o eski anılarda babası vardı hep. Ama ondan sonra anı yoktu hiç. Bütün günler birbirine benziyordu. Dün ya da geçen yıl, bin yıl gibiydi ya da bir dakika gibi. Hiçbir olay olmazdı. Zamanın akıp geçtiğini belirtecek hiçbir olay yoktu. Zaman yürümüyordu. Olduğu yerde sayıyordu hep. Hareket eden tek şey dönen makinelerdi. Makinelerde her an daha hızlı, daha tıkır tıkır işlemelerine karşın hiçbir yere gitmezlerdi. 14'üne basınca kolalama bölümünde çalışmaya başladı. Bu başla başına bir olaydı işte. Bu olay gel zaman git zaman uykudan ya da haftalığını alma gününden bile daha önemli, daha anımsanmaya değer bir şey olup çıkmıştı. Bir dönüm noktasıydı bu. Tarihleri gösteren belirli bir olaydı. Dudaklarından sık sık şu sözler dökülürdü. Ben kola bölümüne geçtiğim zaman ya da sonra veya Kola bölümüne geçmeden önce. 16. yaş gününü... ...dokuma bölümünde bir tezgahın... ...başına geçerek kutladı. Burası da heveslendirici bir yerdi. Çünkü yine parça başına iş yapıyordu. Burada da kimse eline su dökemiyordu. Tezgahlar onu yoğura yoğura... ...yetkin bir makineye dönüştürmüştü çünkü. Üçüncü ayın sonunda... ...iki daha sonra üç... ...derken dört tezgahı... ...birden çekip çevirmeye başladı. İkinci yılın sonunda... ...usta bir dokumacıdan daha fazla... Ortalama bir işçinin dokuduğundan iki kat daha fazla kumaş dokuyordu. Para kazanma gücünün doruğuna çıktıkça eve giren şeyler de bollaşıyordu. Hayır, artan kazancı hiçbir zaman gereksinimlerini yeterince gidermeye yetmiyordu. Çocuklar büyüyordu, daha çok yiyorlardı ve okula gidiyorlardı. Okul kitaplarına da para isterdi. Ne denli hızlı çalışırsa her şeyin fiyatı da o denli ateş pahası oluyordu. Onarılmaya onarılmaya yıkıldı yıkılacak duruma gelen evin kirası bile artmıştı. Boyu da atmıştı artık ama bu uzun boyu daha zayıf daha çelimsiz gösteriyordu onu. Üstelik daha da hırçınlaştı. Bu hırçınlıkla birlikte geçimsizliği ve alıganlığı da arttı. Çocuklar aldıkları birçok acı dersten sonra Johnny'den korkmayı öğrendiler. Annesi nedense korkuyla karışık bir saygı duyuyordu bu kazanma gücü karşısında. Johnny için yaşamın tadı tuzu yoktu. Günlerin nasıl geçip gittiğini asla görmüyordu. Geceleri bilinç dışı bir irkilmeyle sıçrayarak uyanıyordu. Zamanın arta kalan bölümü ise çalışmakla geçiyor, bilinci bir makineninkine benziyordu. Bunun dışında kafası bomboştu. İdealleri yoktu. Yalnız bir tek düşü vardı. Sabahları nefis bir kahve içtiğini sanıyordu. Bir iş hayvanıydı o. Zihinsel yaşamı yoktu hiç. Ama beyninin kendisinin bile bilmediği derinliklerinde çalışmasının her saati, ellerinin her bir hareketi, kaslarının her gerilişi ölçülüp biçiliyor, ayıklanıyor ve hem kendisini hem tüm küçük dünyasını şaşırtacak bir dizi müstakbel hareket için hazırlık yapıyordu. İlkbahar sonlarına doğru bir gece işten döndüğünde her zamankinden çok daha değişik bir bitkinlik içindeydi. Masaya oturduğunda ortalıkta garip bir bekleyiş havası esiyordu. Ama o bunun farkına varamadı. Önüne konanı sessizlik içinde, köz köz makine gibi yemeye başladı. Çocuklar ağızlarını şapırdatıyor, <gülüyor> diye sesler çıkarıyordu. Ama o bunları duymadı bile. Annesi en sonunda umutsuz bir üzüntüyle sormaktan alamadı kendini. Ne yediğini biliyor musun? Johnny bomboş gözlerle önce önündeki yemeğe, sonra annesine baktı. Kadın sevinçle açıkladı. ''Yüzen ada.'' ''Johnny'' ''Hımm'' dedi. Çocuklar ''Yüzen ada.'' diye bağırıştılar. Johnny yine ''Hımm'' dedi. Ve iki üç lokma daha aldıktan sonra ''Sanırım bu akşam aç değilim pek.'' dedi. Kaşığı bıraktı, sandalyesini çekti ve yorgun argın kalktı masadan. ''Sanırım uykum geldi.'' Yürürken ayaklarını mutfak döşemesi üzerinde her zamankinden daha ağır sürüklüyordu. Soyunmak büyük güç isteyen bir iş, korkunç bir saçmalıktı. Ayakkabısının tekiyle yatağa tırmanırken ağlıyordu. Kafasının içinde bir şeyin şişip yoğunlaştığını, giderek kabarıp taştığını duydu. İnce parmakları bileği kadar olmuştu sanki. Parmak uçlarında tıpkı beynindeki gibi bulanık, belirsiz, yabancı bir duygu vardı. Bıçak gibi sancılar saplanıyordu sırtına. Bütün kemikleri sızım sızım sızlıyordu. Tüm bedenini bir sızı kaplamıştı. Kafasının içinde milyonlarca tezgah gıcırdamaya, hamurdanmaya, uğultular çıkarmaya başlamıştı. Tüm uzay uçuşan mekiklerle dolmuştu. Yıldızların arasında karma karışıp çizgiler çizerek oradan oraya akıp gidiyordu bu mekikler. Johnny tek başına bir tezgaha çalıştırıyor, tezgahların hızı arttıkça beyni de giderek artan bir hızla çözüle çözüle uçuşmakta olan binlerce mehkiyeye sarılan bir ipliğe dönüşüyordu. Ertesi sabah iş başı yapmadı. Kafasının içindeki o bin tezgahlık dokuma işine vermişti kendini. Annesi işe gitmeden önce doktor getirtti. Doktor ağır gribe yakalandığını söyledi. Jenny hasta bakıcılık yaparak doktorun tembihlerini yerine getirdi. Bu öylesine amansız bir nöbetti ki Johnny giyinip de odanın içinde yürüyebilecek duruma gelinceye dek bir hafta geçmesi gerekti. Doktorun dediğine göre bir hafta sonra işbaşı yapabilecekti. İyileşme dönemine girdiği ilk gün yani pazar günü öğleden sonra ustabaşı Johnny'i yoklamaya geldi. Annesine onun dokuma bölümündeki en iyi dokumacı olduğunu söyledi. İşi onu bekliyordu. Pazartesiden sonra bir hafta içinde işine dönebilirdi. Annesi için teşekkür etmiyorsun Johnny?'' diye sordu kaygıyla. Sonra onun adına ziyaretçiden özür diledi. ''Kusura bakmayın, hastalık onu öylesine yedi bitirdi ki henüz kendini toparlayamadı.'' Johnny oturduğu yerde kamburununu çıkarmış, gözlerini yere dikmişti. Usta başı gittikten uzun bir süre sonra da bu durumunu bozmadan öylece oturdu. Dışarısı sıcaktı. Öğleden sonra çıkıp kapı önünde oturdu. Kimi zaman dudakları kıpır kıpır kıpırdıyordu. Sanki sonsuz hesaplar içinde yitip gitmiş gibiydi. Ertesi sabah ortalık iyice ısındıktan sonra yine kapı önüne çıkıp oturdu. Hesaplarını kaldığı yerden sürdürebilmek için bu kez kağıt kalemi de vardı. Son derece çapraşık, şaşılası hesaplar yaptı. Öyle olup da Will okuldan geldiği zaman sordu ona. ''Milyondan sonra ne gelir ve nasıl yazılır?'' O gün öğleden sonra bitirdi bu hesap işini. Yine her gün kapı önüne çıkıp oturuyor ama artık yanına kağıt kalem almıyordu. Yolun karşısındaki ağaca takmıştı kafasını. Her gün saatlerce inceliyordu onu. Rüzgar dallarını sallayıp yapraklarını karıştırdığı zaman ilgisi büsbütün artıyordu. Bütün bir hafta boyunca kendi kendisine verdiği büyük savaşıma dalmış gitmişti. Pazar günü kapı işinde otururken yüksek sesle birkaç kez güldü. Onun yıllardır güldüğünü işitmemiş olan annesi şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Kadın ertesi gün sabahın köründe onu uyandırmaya geldi. Johnny bütün bir hafta boyunca kana kana uyumuş olduğu için kolayca uyandı. Direnmeye kalkmadı hiç. Annesi yorganı üzerinden sıyırıp alırken de sıkı sıkı yapışmaya kalkmadı. Sakince yatıyordu. Yine aynı sakinlikle konuştu. ''Boşuna uğraşma anne.'' Annesi hala uyku sersemliğini üstünden atamadığını sanarak ''İşe geç kalacaksın.'' dedi. ''Uyanalım anne. Dedim ya boşuna uğraşıyorsun. İyisi mi beni rahat bırak. Kalkmayacağım.'' ''Ama işten atılırsın.'' diye bağırdı kadın. Johnny yabancı ve isteksiz bir sesle yineledi: ''Kalkmayacağım.'' O sabah kadının kendisi de işe gitmedi. Bu hastalık onun bildiği hastalıklardan değildi. Sayıklamadan ve hummadan anlardı bak. Ama buna düpedüz çılgınlık denirdi. Yorgun'u Johnny'nin üstüne örttü yine. Sonra Jenny'i yi doktora gönderdi. Doktor geldiği zaman Johnny sessizce uyuyordu. Uyandırılmasına ses çıkarmadı. Nabzının dinlenmesine de bir şey demedi. ''Doktor, hiçbir şeyciği yok.'' diye açıkladı. ''Çok zayıf düşmüş. Hepsi bu. Bir deri bir kemik kalmış.'' Annesi atıldı hemen. Alda olası öyledir. Hadi artık git anne. Bırak da doğru dürüst bir uyku çekeyim. Johnny uysal ve tatlı bir sesle konuşuyordu. Aynı uysal ve tatlı havayla yan döndü. Uykuya daldı. Saat 10'da kalktı. Giyindi. Yürüyüp mutfağa girdi. Annesini buldu. Kadının yüzünde ürkekçe bir hava okunuyordu. Ben çekip gidiyorum anne. Diye haber verdi. Sana Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Kadın önlüğünü başına doğru çekerek birden yere çömeldi. Ağlamaya başladı. Johnny sabırla bekledi. ''Korktuğum başıma geldi'' diye hıçkırıyordu kadın. Sonunda önlüğünü yüzünden çekti. Belli belirsiz merak okunan allak bullak bir yüzle oğluna bakarak sordu. ''Nereye?'' ''Bilmem neresi olursa.'' Konuşurken yolun karşısındaki ağaç göz kamaştırıcı ışıltılarla verdi imgeleminde. Göz kapaklarının ardındaydı sanki. İstediği an görebilirmiş gibiydi onu. Ya işin? diye titrek bir sesle sordu kadın. Bundan böyle işe elimi asla sürmeyeceğim. Tanrım Johnny! diye çığlığı bastı kadın. Böyle söyleme! Bu sözleri bir küfür gibi gelmişti kadına. Oğlunun Tanrı'yı yatsıdığını işiten bir ana gibi. Johnny'nin annesi de beyninden vurulmuşa dönmüştü. Neredeyse suçlarcasına bir sertlikle sordu. Hangi şeytana uyuyorsun böyle? Diye sordu. Johnny. Rakamlara. Diye yanıt verdi. Rakamlara. Bu hafta bir sürü hesap yaptım. Öyle hesaplar ki aklın durur. Kadın burnunu çekerek. Gidişinin bununla ne ilgisi var? Anlamıyorum. Dedi. Johnny sabırla gülümsedi. Annesi oğlunun o her zamanki hırçınlık ve gerginliğinin yerini alan bu serin kanlılığı yadırgamıştı. İyiden iyiye kaygılanıyordu. Johnny ''Dinle de gör bak'' dedi. ''Çok yorgun düştüm. Beni yoran nedir?'' ''Hareketler. Doğdum doğdu hareket ediyorum. Hareket etmekten yoruldum. Artık hareket etmeyeceğim. Cam fabrikasında çalıştığım zamanı anımsıyor musun? Günde 300 düzüne iş çıkarıyordum.'' Şöyle bir hesapladım da, her bir şişe için 10 ayrı hareket yapıyormuşum. Günde 36 bin hareket eder, 10 günde 360 bin hareket. Etti mi sana ayda 1 milyon 80 bin hareket? Hadi 80 bini at ver gitsin diyelim. Bol keseden atan bir hayırseverin rahat sesiyle konuşuyordu. Evet, 80 bini at. Ayda 1 milyon hareket kalır ki, bu da eder yılda 12 milyon hareket. Dokumacılıkta bunun iki katı daha fazla hareket ediyordum. Bu da etti mi sana 25 milyon hareket? Hem bana öyle geliyor ki milyonlarca yıldır hareket halindeyim sanki. Bu hafta hareket etmedim hiç. Saatlerce ve saatlerce parmağımı bile atmadım. Sana şunu söyleyeyim ki şuracıkta saatlerce ve saatlerce hiçbir şey yapmadan öylece oturup kalmanın tadına doyum olmuyor. Daha önce hiç böyle mutlu olmadım. Zamanım olmamıştı buna. Ha babam de babam hareket halindeydim. Mutlu olmanın yolu bu değil. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Yalnızca oturacağım. Yine oturacağım. Dinleneceğim. Yine dinleneceğim. Daha sonra biraz daha dinleneceğim. Kadın üzüntüyle sordu. Peki ama Will ne olacak? Çocuklar ne olacak? Johnny. Öyle ya. ''Vil ve çocuklar!'' diye yineledi. Ama sesinde hiç de acı bir hava yoktu. Annesinin küçük kardeşini nasıl el üstünde tuttuğunu uzun zamandır biliyordu. Ne var ki bu durum vız geliyordu artık ona. Hiçbir şey umurunda değildi. Bu bile. ''Vil için ne planlar kurduğunu biliyorum anne. Onu okutup adam etmek, muhasebeci yapmak niyetindesin. Ama yararı yok artık. Ben işi bıraktım. Bundan böyle onun çalışması gerek.'' Kadın önlüğüyle yüzünü kapatmaya çalıştı ama sonra vazgeçerek ağlamaya başladı. Büyüt yetiştir sonra böyle olsun. Johnny hüzünlü bir incelikle yanıt verdi. Beni sen yetiştirmedin ki ben kendi kendimi yetiştirdim anne. Ve Will'i yetiştirdim benden daha eriyoru daha ağır ve daha boylu poslu çocukken yeterince beslenemedim sanırım. O doğduğu zaman ve çocukluğu boyunca ben çalıştım. Eve ekmek parası getirdim ama artık bitti. Will ya benim gibi işe gider ya da cehennemin dibine. Hangisini seçerse seçsin umurumda bile değil. Ben yoruldum. Gidiyorum artık. Güle güle demeyecek misin bana? Kadın yanıt vermedi. Önlüğünü yine başına doğru çekmiş ağlıyordu. Johnny eşikte bir an duraladı. Kadın hıçkırıyordu. Aklıma erdiği, gücümün yettiğince her şeyi yaptığıma eminim. Johnny evden çıktı. Yoldan aşağı doğru yürümeye başladı. O tek ağacı görünce yüzü sevinçle aydınlandı. Bundan böyle hiçbir şey yapmayacağım. Diye tiz bir sesle mırıldandı kendi kendine. Büyük bir istekle gökyüzüne baktı ama parlak güneş ışınları gözünü kamaştırıp kararttı. Uzun bir yol vardı önünde ve o hiç hızlı yürümüyordu. Jüt fabrikasını geçti. Tezgahların boğuk homurtusu kulağına gelince gülümsedi. Sevecen ve tatlı bir gülümsemeydi bu. Kimseden nefret etmiyordu. Gürleyen, gıcırdayan makinelerden bile nefret etmiyordu. Kin Min yoktu içinde. Hiçbir şey yoktu. Korkunç bir dinlenme açlığı vardı yalnızca. Kırlara yaklaştıkça evler ve fabrikalar seyrekleşti. Önünde bir düzlük açıldı. Sonunda kent arkasında kaldı. Demir yolunun yanı sıra uzanan ağaçlıklı, dar bir yol boyunca yürüdü. Bir insan yürüyüşü değildi bu. İnsana benzemiyordu aslında. Bir insan müsveddesiydi. Sarkık kollu, sırtı kambur, göğsü basık, ecüş bücüş, hasta bir maymun gibi sürüklenen, iki büklüm, bodur ve atsız sansız bir yaşam parçasıydı. Küçük bir tren istasyonunu geçti. Bir ağacın altına otların üzerine uzandı. Bütün bir öğleden sonra orada öylece yattı. Kimi zaman uyukladı, arada bir kaslarının ansızın kasılmasıyla uyandı. Uyandığı zaman da hiç kımıldamaksızın kalıp gibi yatıyor, yattığı yerden kuşları gözlüyor ya da başının üstündeki ağacın dalları arasından gökyüzüne bakıyordu. Bir iki kez kıkır kıkır güldü ama bu gülüşlerin gördüğü ya da duyduğu şeylerle hiçbir ilgisi yoktu. Güneş batıp da akşamın ilk karartıları çöktükten sonra bir yük katarı gürültüyle istasyona girdi. Lokomotif vagonları sürükleyerek makas değiştirirken Johnny trenin yanına sokuldu. Boş bir yük vagonunun kapısını açtı. ''Uğraş'' dedin içeri tırmandı. Kapıyı kapadı. Lokomotif düdük çaldı. Johnny yere uzanmıştı. Karanlıkta gülümsüyordu. Meksikalı Öyküsünü bilen yoktu. Hele Junta'dakiler hiç mi hiç bilmiyordu neyin nesi olduğunu. Onların küçük sır küpleri, büyük yurtseverleri olup çıkıvermişti. Eli kulağında olan Meksika devrimi için kendi kararınca elinden geleni yapmıştı. Kalabalık örgüt yuvasına girdiğinde Diaz gizli polisin cesatın alınmış bir ajan sanmışlardı onu. Daha o zaman birçok arkadaş Birleşik Amerika'nın sivil ve askeri hapishanelerinde yatıyor, daha sık kimileri takır takır kurşuna diziliyordu. Çocuğun uyandırdığı ilk izlenim olumlu değildi pek. 18 yaşındaydı ve yaşına oranla ufak tefek olan vücuduyla gerçekten de çocuktan farksızdı. Adını Felipe Rivera olduğunu söylemişti. Hepsi bu kadar. Ne fazla ne eksik. Sonra da yanıt beklemişti. Ne dudaklarında bir gülümseme ne de gözlerinde dostça bir bakış vardı. İri yarı, gözü kara. Paulina Vira o bile çocuğa baktıkça ürperdiğini duymuştu. İnsanın içine titreten anlaşılmaz bir yaratık duruyordu karşısında. Zehirli bir yılanınkini andıran bakışlar çöreklenmişti çocuğun kapkara gözlerine. Derin, onulmaz bir acılıkla, buz gibi bir alevle ışıldıyordu bu gözler. Bakışlarını devrimcilerin yüzlerinden o sırada dikle kullanmakta olan Bayan Setbi'ye çevirdi. Bir an göz göze geldiklerinde Bayan Setbi Elinin ayağının birbirine dolaştığını duydu. Yazdığı mektubun akışını bozmamak için kadın bütün yazdıklarını yeni baştan bir kez daha okumak zorunda kaldı. Paulina Vira soran gözlerle Arellano ile Ramos'a baktı. Onlar da aynı soru dolu gözlerle bakıştılar. Gözlerinde kuşkulu bir kararsızlık okunuyordu. Bilinmeyenin tüm tehlikeleri göze çarpıyordu bu delikanlı da. Bilinmeyenin ta kendisiydi. Diyaz'dan ve onun zorbalıklarından nefret eden bu dürüst ve yalın devrimcilerin anlamayacağı biriydi bu delikanlı. Akıl sır erdiremedikleri bambaşka bir durumdu bu. İçlerinde en atılganları olan Vira soğuk bir sesle ''Peki'' dedi. ''Demek devrim için çalışmak istiyorsun. İyi öyleyse ceketini çıkar da as bakalım şuraya.'' ''Gel de kovayla bezin yerini göstereyim sana. Yerleri temizlemekle başlarsın işe. Burayı bitirince öbür odaları siler süpürürsün. Pencereleri, çöpleri, möpleri.'' Çocuk sordu. ''Bunlar devrim için mi?'' ''Vira?'' ''Evet, devrim için.'' diye yanıt verdi. Rivera kuşku dolu gözlerle odadakileri süzdü. Sonra ceketini çıkardı. ''Peki öyleyse?'' dedi. ''İşte hepsi bu kadardı.'' Artık her sabah çıkıp geliyor, silip süpürüyor, ortalığı temizliyordu. Sobaların külünü alıyor, odun kömür taşıyor, ötekilerin en erkencisi bile gelmeden önce sobaları çoktan yakmış oluyordu. Günlerden bir gün sordu. Burada yatabilir miyim? Hmm, demek işin altında yatan buydu. Diyaz'ın parmağı görünmeye başlamıştı. Junta'nın odalarında yatmak, örgüt gizlerini, ad listelerini, Meksika'daki yoldaşların adreslerini ele geçirmek anlamına gelirdi. Bu isteği geri çevrildi. Rivera da bir daha ağzını açıp tek kelime etmedi bu konuda. Onların bilmedikleri bir yerde yatıp kalkıyor, bilmedikleri bir yerde yiyip içiyordu. Arellana bir gün bir iki dolar sıkıştırayım demişti eline ama Rivera başını sallayarak geri çevirmişti bu parayı. Bunun üzerine Vira işe karışıp parayı alması için üsteleyince şöyle demişti. Ben devrim için çalışıyorum. Devrim yapmak için bir yerde para gerekliydi ve bu da hep juntadan beklenirdi. Militanlar açlıktan ölene dek çalışmalarına karşın devrimin yapılıp yapılmaması çoğu zaman birkaç doların bulunup bulunmamasına bağlı oluyordu. Hele bir gün ev kirası iki aydır ödenmedi diye ev sahibi kapı dışarı edeceğini söyleyerek gözdağı vermişti. O zaman May Setby'nin masasına altmış altın doları trink diye koyan o üstü başı lime lime temizleyici çocuk Felipe Rivera'ydı işte. Gel gelelim iş bu kadarla da kalmıyordu. Meyset Bey'in masasında postalanmayı bekleyen 300 mektup yatıyordu. Bunlar işçi sendikalarından yardım isteyen gazete yazarlarına ve devrimcilere karşı adil davranmaları için mahkemelere yazılmış mektuplardı. Vira'nın babadan kalma altın saati elden çıkarılmıştı. Ayrıca Meyset Bey'in yüzük parmağındaki desensiz altın halka da yine öyle elden gitmişti. Durum umutsuzdu. Ramos ile Arellano bıyıklarını burarak arpacı kumrusu gibi kara kara düşünüyorlardı. Ne pahasına olursa olsun mektuplar postalanmak zorundaydı. Postane veresiye pul verecek değildi. O zaman Rivera şapkasını başına geçirdiği gibi çıktı gitti. Döndüğünde meyset Bey'in masasına bin tane iki sentlik pul koydu. Vera yoldaşlarına kuşkuyla sordu. ''Diaz'ın kanlı altınları olmasın sakın bunlar?'' Düşündüler, taşındılar ama bir sonuca varamadılar. Ve böylece Felipe Rivera, devrimin yer temizleyicisi, kullanılması için yeri geldikçe Junta'ya altın ve gümüş para vermeyi sürdürdü. Hala kanları ısınamamıştı ona. Neyin nesi olduğunu doğru dürüst bilmiyorlardı. Yolları ayrıydı. Kimseye dökmüyordu içini. Soru sorulmasına da fırsat vermiyordu hiç. Gerçi gençti mençti ama yine de hiçbiri ona soru sormayı göze alamıyordu. Arellano kararsız bir tavırla, ''Kim bilir, belki de soylu ve yapayalnız bir ruh.'' diyordu. ''Bilmiyorum, bilemiyorum.'' ''Ramos, insan değildir o.'' dedi. ''Meyset ise...'' ''Ruhu kuru dedi. ''Yaşamının tadı tuzu kalmamış, tıpkı bir ceset gibi ama yine de korkunç denecek biçimde cap canlı. Vira ''Çekmediği çile kalmamış.'' diye düşüncesini açıkladı. Öyle bir hava var suratında. Oysa henüz yaşı ne başı ne? Ama her şeye karşın alışamamışlardı ona. O ise hiç konuşmaz, soru sormaz, düşüncesini hiç açıklamazdı. Onların devrim üzerine konuşmalarını dinlerken donuk bir alevle yanan gözleri dışında ölülerinkini andıran anlamsız bir hava yerleştirdi yüzüne. Vira, Meyset Bi'ye ''Ajan filan değil o'' dedi. ''Bak bu sözüme mim koy. Bir yurtsever o.'' Senden benden daha yurtsever o. Hiç kuşkum yok. Nahşuramda, kafamda ve yüreğimde duyuyorum bunu. Ama gel gör ki hiç mi hiç tanımıyorum onu. Meyset bi, huyu suyu da çok aksi. Dedi, bira ürpererek, biliyorum. Dedi, gözleriyle bir bakışı var ki sorma. Sevgiden eser yok. Ürkütücü bir hava var bu gözlerde. Tıpkı bir kaplan gibi yırtıcı yırtıcı bakıyor. Hani davaya ihanet edecek olsam kalıbımı basarım ki kılı kıpırdamadan gebertir beni. Acıma diye bir şey yarama onda. Çelik kadar katı, buz gibi soğuk. Issız dağ başlarında insanın kas katı kesilerek öldüğü kış gecelerindeki ay gibi. Diyaz olsun, onun kiralık katilleri olsun vız gelir bana. Ama bu çocuk yok mu bu çocuk? Ödüm patlıyor ondan. ''Şaka değil ha. Gerçekten korkutuyor beni. Ölümün soluğu o.'' Ne var ki devrime nedenli bağlı olduğunu kanıtlaması için Rivera'ya görev verilmesi konusunda öbürlerini sık boğaz edip dediğini yaptıran da yine Vera oldu. Los Angeles ile aşağı Kaliforniya arasındaki bağlantı kesilmişti o sırada. Üç yoldaşları kendi kazdıkları çukurun başında kurşuna dizilmişti. İki yoldaşları da Los Angeles'ta hapse tıkılmışlardı. Federal Komutan Juan Alvarado, devrimcilere kan kusturan bir canavardı. Tüm planlarını suya düşürmüştü. İşte şimdi aşağı Kaliforniya'da çalışan devrimcilerle aralarındaki bağlantı kopmuştu. Böylece genç Rivera bu işle görevlendirilip güneye gönderildi. Geri döndüğünde bağlantı kurulmuş olmakla kalmamış, Juan Alvarado da gebertilmişti. Kabzasına dek göğsüne saplı bir bıçakla yatağında ölü bulunmuştu Alvarado. Bu olay Rivera'ya verilen görevi aşıyordu. Gel gelelim Junta'dakiler olup bitenleri elifi elifine biliyorlardı. Bir şey sormadılar Rivera'ya. O da bu konuda tek laf etmedi. Birbirleriyle yalnızca şöyle bir bakıştılar ve gözlerinden okudular. Vera ''Demedim mi ben size?'' dedi. Diyaz her şeyden çok bu çocuktan korkmalı. ''Aman nedir bilmez Rivera. Tanrı'nın elidir o.'' İşte May değindiği ve ötekilerin de gözünden kaçmayan o ürkütücü kişilik kendini açık açık göstermiş oluyordu böylece. Rivera kimi zaman dudakları patlamış, yanakları yara bere içinde geliyordu. Bu izlerin yiyip içtiği, yatıp kalktığı, para kazandığı ve örgüttekilerin bilemediği daha bir yığın iş yaptığı dış dünyadaki dövüşlerin sonucu olduğu ortadaydı. Aradan bir süre geçtikten sonra Rivera haftalık olarak yayımlanan devrimci gazetenin mürettipliğine başladı. Öyle zamanlar oluyordu ki hurufat dizemiyordu. Genellikle ellerinin ve parmaklarının iler tutar yanı kalmadığı, bir kolunun sarkık, yüzünde bastırmaya çalıştığı bir acının gerginliğiyle çıkageldiği zamanlar oluyordu bu. ''Arrelano, bana kalırsa sarserinin teki.'' dedi. ''Ramos, batakhanelerde düşüp kalkıyor.'' dedi. Vira sordu. ''İyi ama parayı nereden buluyor acaba? Baksanıza öğrendiğime göre daha bugün gazete kağıdı için 140 dolar vermiş.'' Meyset bir. ''Ara sıra öyle bir kayıplara karışıyor ki koydunsa bul.'' dedi. Üstelik ne yapıp ettiğini de hiç açıklamıyor bize. Ramos bir öneri attı ortaya. ''Bir gözcü takalım ardına.'' Vira ''Doğrusu ya ben bu gözcünün yerinde olmak istemem.'' dedi. ''Şundan hiç kuşkunuz olmasın ki, sonu sonuna benim yüzümü bir daha ancak gömerken görebilirsiniz. Korkunç bir tutku var bu çocukta. Davasıyla kendisi arasına kim girerse girsin, hiç bakmaz, siler süpürür.'' ''Ramos, ne yalan söyleyeyim, onun yanında kendimi bir çocuk gibi hissediyorum.'' dedi. ''Arrelano, bir şey söyleyeyim mi?'' dedi. ''Bence o istencın ta kendisi, o ilkel insan, yabanıl kurt, çıngıraklı yılan ve akreptir.'' ''Vira, devrimin dirilişidir o.'' dedi. ''Devrimin ruhu ve ateşidir. Gecenin sessizliğinde fin atan bir yıkım meleğidir.'' Meyset bir büyük bir sevecenlikle ''İçim kana alıyor onun için.'' dedi. ''Kimseden yakınlık görmüyor, herkesten nefret ediyor, bizi sineye çekiyor. Neden dersiniz?'' ''Amacına ulaşması için onun gözünde bir yol, bir aracız biz. Oysa ki o tek başına. Yapayalnız.'' Boğazı düğümlenerek sesi boğulduğu zaman gözleri ıslaktı. Gerçekten de Rivera'nın çalışması ve gelişgidiş gidiş saatleri hiç belli olmuyordu. Öyle zamanlar olurdu ki bir hafta boyunca yüzünü görmezlerdi. Kimi zaman da tam bir ay görünmezdi ortalıkta. Taneden sonra yeniden boy gösterdiğinde gök etmeden meyset Bin'in masasına altın paralar bırakırdı. Yine öyle zamanlar olurdu ki günler ve haftalar boy ucun tata kalırdı. Ama böyle günlerde bile durup dururken alır başını gider, sabahın köründen akşamın geç saatlerine dek ortalıkta görünmezdi. Bir gece Arrelano onu kan içinde patlak bir dudak ve davul gibi olmuş parmaklarla matbaada çalışırken görmüştü. Beklenen an Elip çatmıştı. Kapıya dayanan devrimin yazgısı Junta'ya bağlıydı. Gel gelelim Junta da zor durumdaydı. Para gereksinimi her zamankinden fazla, para bulmaksa her zamankinden daha zordu. Son meteliklerine dek ellerindeki avuçlarındaki tüm parayı veren yurtseverlerin verecek bir şeyleri kalmamıştı artık. İşçilerle göçmenler zaten dişe dokunmayacak kadar az olan gündeliklerinin yarısını devrimin hizmetine veriyorlardı. Gel gelelim bu yetmiyordu. Yıllardır sürdürülen yorucu ve yıpratıcı çalışma meyvesini vermek üzereydi. Zamanı gelmişti artık. Devrim eşikteydi. Son bir çaba, son bir kararlı atılım. Ve devrim gerçekleşecekti. Meksikalarını iyi bilirdi onlar. Devrim bir kez patlak verdi mi artık kendi kendine sürer giderdi. Diaz'ın zorba yönetimi kağıttan şatolar gibi yerle bir olacaktı. Sınır bölgesi ayaklanmak için tetikte bekliyordu. I.V.V. yüz adamıyla birlikte sınırı geçip aşağıya Kaliforniya'yı ele geçirmeye hazırdı. Gel gelelim bu iş için silah gerekliydi. Junta Atlantik'e varıncaya dek hepsiyle ilişki içindeydi. Herkese silah gerekiyordu. Serüvenciler, askerler, haydutlar, Amerikalı işçiler, sosyalistler, anarşistler, kölelikten kaçan Meksikalılar, Colorado ve Cordiline maden ocaklarından kaçan madenciler. Kısacası çağdaş dünyanın bütün bu karmaşık unsurları dört gözle silah bekliyorlardı hep. Silahtan cephaneye, cephaneden silaha yönelen ve durdurak bilmeyen sonsuz bir devrim tutkusu kasıp kavuruyordu ortalığı. Bu karmaşık ve üç duygusuyla yanıp tutuşan topluluk sınırı aştı mıydı devrim patlak verdi demekti. Önce sınırın kuzey kapısı gümrük binası ele geçirilecekti. Diyaz direnemezdi burada. Ordularını üstlerine yürütmeyi göze alamazdı. Çünkü güneyi korumak zorunda kalacaktı. Ama her şeye karşın devrim ateşi güneyden doğru yaygınlaşacaktı. Ayaklanacaktı halk. Kentler birbiri ardından düşecek, eyaletler teker teker teslim bayrağını çekecek ve en sonunda kahraman devrim orduları dört bir yandan Díaz'ın ayakta kalan son kalesi Meksiko kentine saldıracaktı. Gel gelelim iş para da bitiyordu. Silahları kullanmaya can atan ateşli ve tez canlı adamlar vardı. Tüfekleri satın alabilecekleri silah tüccarlarını da biliyorlardı. Ne var ki devrim hazırlığını bu aşamaya vardırıncaya dek yapılan çalışmalar junta yiyip bitirmişti. Ellerindeki en son doları harcamışlar, son kozlarını oynamışlardı. Ve devrim ha patladı ha patlayacaktı. Silah ve cephane. Halk orduları silahlanmalıydı. Silahlanmalıydı ya nasıl? Ramos'un aklına el konulmuş toprakları geliyor, Arelano gençken elindekileri har vurup harman savurmasına yanıp ahvah ediyor. May Setby'nin kafasına ise ''Yoldaşlar acaba azıcık daha tutumlu olamaz mıydı?'' sorusu kurcalayıp duruyordu. ''Paolina Vira, aklınız alıyor mu?'' diyordu. ''Meksika'nın yarını birkaç doların ucunda.'' Sar bir hava çekmişti yüzlerini. Tutunacak tek dalları onlara para verecek olan Jose Amarillo'ydu. Ama o da, Çivava'daki evinde ele geçirilmiş ve ahırın duvarı önünde kurşuna dizilmişti. O sırada yerleri silmekte olan Rivera, pis sularla ıslanmış sıvalı kolları ve elinde fırçasıyla başını kaldırıp, ''Beş bin dolar yeter mi?'' diye sordu. Fal taşı gibi açılmış gözlerle baka kaldılar ona. Rivera bir iki yutkunup kafasını salladı evet anlamına. nutku tutulmuştu sanki. Konuşamıyordu ama büyük bir güven duygusu doğmuştu içinde. Rivera, öyleyse sipariş edin silahları dedi. Sonra o zamana dek ağzından işittikleri en uzun konuşmayı yaptı. Çok az zaman var. 5000 bin doları üç hafta içinde getiririm size. Hem o zamana dek havalarda savaş için ısınmış olur. Zaten daha erken de para bulamam. Vera içinde filizlenen güven duygusuna kendini kaptırmamaya çalıştı. Olur şey değildi doğrusu. Devrimciliğe adımını atta atalı nice nice umutlarının yıkıldığı olmuştu. Gerçi devrimin bu yer yersilicisine inanıyordu. Ama yine de aklı pek yatmıyor, inanmayı göze alamıyordu. Çılgının birisin sen, dedi. Rivera, üç hafta sonra, diye yanıt verdi. Tüfekleri sipariş edin ayağa kalktı. Sıvanmış yenlerini indirdi. Ceketini sırtına geçirdikten sonra "Siparişi verin." dedi. "Ben şimdi gidiyorum." Onca hayhuy telefon görüşmesi ve sövüp saymalardan sonra Kelly'nin bürosunda bir gece toplantısı yapıldı. Kelly'nin işi öyle çoktu ki başını kaşayacak zamanı yoktu. Üstüne üstlük birbiri ardından patlak veren terslikler de tuz biber ekiyordu. Bill Carty ile dövüşmesi için Danny Ward'u tutup New York'tan getirtmişti. Maç üç hafta sonraydı ama aksilik bu ya, Carti ağır yaralanmıştı. İki günden beri yorgan düşek yatıyordu. Üstelik onun yerine geçecek hiç kimse de yoktu. Kelly dişe dokunur bir tüy siklet bulmak için doğuya telgraf yağdırıyor, ortalığı alt üst ediyordu. Ama bir boksör olsun bulamıyordu. İşte şimdi gerçi pek aklı yatmıyordu ya... Zayıf da olsa bir umut ışığı belirmişti. Onunla karşılaşınca Kelly Rivera'yı şöyle bir süzdü. Sonra ''Bakıyorum da çok yüreklisin'' dedi. Rivera'nın gözlerinden düşmanlık akıyordu ama suratı donuktu. ''Bordu yenebilirim ben'' demekle yetindi. ''Yeneceğini de nereden çıkarıyorsun? Dövüşürken onu görmüşlüğün var mı hiç?'' Rivera hayır gibilerden kafasını salladı. Yahu o seni gözleri kapalıyken tek elle yener be. Rivera omuz silkti. Box ajanı havlarcasına sordu. Ne yani bütün söyleyeceğin bu mu? Bunun üzerine Michael Kelly araya girdi. Bugüne de kiminle dövüştün? Michael box ajanının kardeşiydi. Rivera yanıt olarak dik dik baktı ona. Ortalığa çöken bu düşmanca sessizliği Kelly bozdu. Dur bakalım. Roberts'ı tanıyorsun, dedi. Gelmesi için haber göndermiştim. Neredeyse damlar. Otur bekle ama kalıbına bakılırsa en küçük bir kazanma olasılığın bile yok bence. Öyle göstermelik bir maç izletemem halka. Ön koltuklar on papele satılıyor. Bu iş bildiğin gibi değil. Ve Roberts kafayı çekmiş olarak çıkageldi. Uzun boylu, bir deri bir kemik bir adamdı. Yürüyüşü de konuşması gibi ağır aksaktı. Kelly hemen konuya girdi. ''Dinle Roberts, bu tıfıl Meksikalı'yı ben bulup çıkardım diye mangalda kül bırakmıyorsun. Eh biliyorsun ki bizim kartiyinde kolu kırıldı. Şimdi bu bacak kadar oğlan kalkıp gelmiş, onun yerine geçmek istediğini söylüyor. Sen ne dersin?'' Roberts ağır ağır başını salladı. ''Ne diyeceğim, Allah derim. Sıkı bir maç olur Kelly.'' ''Kelly?'' ''Oldu olacak Danny işini bitirebileceğini de söyle bari.'' dedi. Roberts büyük bir ağırbaşlılıkla bu olasılığı da düşünüp bir an ölçüp biçti. Yo, bak bunu söylememişti. Ward vurduğunu deviren bir boksördür. Gel gelelim Rivera'yı öyle hadi deyince yenemez. Kolay yutulur lokma değildir Rivera. Onu çok iyi tanırım. Sinir minir arama onda. Üstelik iki yumruğuyla dövüşür. Hangi pozisyonda olursa olsun devirici yumruklar indirebilir.'' ''Yahu geç şimdi sen bunları.'' Nasıl bir maç çıkarırsan onu söyle bana. Ömrün boyunca sayısız boksör gelip geçti elinden. Doğrusu ya saygı duyarım düşüncelerine. Halkın verdiği paraya değer mi değmez mi? Değmek de laf mı? Hiç kuşkun olmasın ki Deni'yi zorlayacaktır. Sen tanımıyorsun bu oğlanı. Ama ben tanıyorum. Ben buldum onu. Sinir diye bir şey arama onda. Şeytanın ta kendisi desem yeri. ''Öyle usta ki sizin de Deni'nin de ağızlarınız bir karış açık kalacak. Onu yenebilir demiyorum bak. Ama öyle sıkı bir dövüş çıkaracak ki yıldızının nedenli parlak olacağını göreceksiniz.'' ''Peki öyleyse.'' Kelly sekreterine dönerek Deni'ye telefon açın.'' dedi. ''Dişe dokunur bir şey çıkarsa çağırtırım.'' demiştim. Şimdi karşıda Yellowstone da caka olmalı. Sonra Roberts'a döndü. ''Bir şey içer misin?'' Roberts içkisini yudumlarken anlatmaya koyuldu. ''Bu küçük şeytanı nasıl bulup çıkardığımı size hiç anlatmamıştım değil mi? İki yıl önce bir gün antrenman salonuna geldi. Ben de o sıralar Delaney ile yapacağı maç için Prine'i hazırlıyordum. Prine canavar gibidir, acıma bilmez hiç.'' Çalışma sırasında bıraksan, karşısındakini parçalayıverir. Bu yüzden onunla çalışacak birini bulamıyordum. Bir de baktım ki bu aç Meksikalı oğlan orada dolaşıp duruyor. Eh ben de zor durumdaydım. Tuttum eldivenleri giydirdiğim gibi ringe sürdüm. Çocuk kaya gibi sertti ama bir deri bir kemikti. Boksun beysini bile bilmiyordu. Prime duman etti. Cicığını çıkardı çocuğun. İki round dayandı. Sonra da bayılıverdi. Ama açlıktan bayıldı. Dayak yemiş miydi? Üf, Öyle bir dayak ki tanınmaz haldeydi. Tutup yarım dolar verdim. Karnını da bir güzel doyurdum. Yemeği nasıl hapur hupur atıştırdığını görmeliydiniz. İki gündür kursağına bir şeycik girmemiş sizin anlayacağınız. Eh artık bu da bir daha semtimize uğramaz diyordum. Ama ertesi gün o çatlak patlak suratıyla yeniden çıka gelmesin mi? Yarım dolarla yemeğe razıydı. Gel zaman git zaman iyice gelişti. Öyle dayanıklıdır ki aklınız durur. Anadan doğma boksördür, buz kalıbı gibidir. Tanıdım tanıyalı ağzını açıp da ardarda arda on laf bile etmedi. İşinin eridir. Sekreter, seninle çalışırken görmüşlüğüm var onu. Dedi. Roberts, ne kadar büyük boksör varsa hepsiyle çalıştı. Yanıtını verdi. Her birinden de az buçuk bir şeyler kaptı işte. Benim gördüğüm kadarıyla bunlardan kimilerini yenmesi işten bile değildi. Ama gelin görün ki hiçbir zaman böyle şeylerde gözü yoktu onun. Sanırım boksan hiç hoşlanmadı. Daha doğrusu hoşlanıyormuş gibi görünmek daha çok işine geldi. Kelly, son aylarda küçük kulüplerde dövüşüyordu yanılmıyorsam, dedi. Evet, öyle. Bu değişikliğe ben de aklı Ansızın boksörlük damarı mı kabardı ne? Bütün yerli boksörleri devirdi. ''Sanırım paraya gerek duyuyor. Gerçi üstünden başından pek belli olmuyor ya epey para kazandı. Garip bir insan. Ne iş yaptığını, zamanını nerede geçirdiğini bilen yok. Çalışırken bile işi biter bitmez çeker gider. Kimi zaman haftalar boyunca görünmez. Öğütlere kulak asmaz. Burnunun dikine gider hep. Menajerliğini alacak olan adam paraya para demeyecek ama o bunu aklının kıyısından bile geçirmiyor.'' Ama iş paraya dayandı mıydı? Trink diye bir para isteği var ki göreceksiniz. Tam bu sırada Danny Ward girdi içeri. Menajeriyle antrenörü de yanındaydı. Selamlaştılar. Danny'in huyuydu. Bir espri oraya, bir şaka buraya savurdu. Herkese gülücükler dağıttı. Bu davranışında hiç değilse az buçuk içtendi. Rolünü inanarak oynayan bir aktör gibiydi. Yaşamda dikiş tutturabilmek için dostluğun yabana atılmaz bir araç olduğunu öğrenmişti. Aslında akıllı uslu, soğuk kanlı bir boksördü ve iyi bir adamdı. Üst yanı oyunun gerektirdiği bir maskeden başka bir şey değildi. Para dendi mi? Her türlü pazarlıkta hazır bulunurdu. Öyle ki menajerini parmağında oynattığını söyleyenler bile vardı. Ama Rivera'nın durumu değişikti. Onun damarlarında İspanyol kanı kadar kızıl derili kan da dolaşıyordu. Bir kıyıya çekilip suskun suskun oturur, gel gelelim gözleriyle her şeyi ölçüp biçerek karşısındakilerin ciğerlerini okumak istercesine herkesin suratını inceden inceye süzerdi. Deni alıcı gözlerle rakibini tepeden tırnağa şöyle bir gözden geçirdikten sonra ''Demek hazret bu ha?'' dedi. ''Ne var ne yok bakalım ahbap.'' Rivera'nın kin dolu gözleri yalaz yalaz oldu ama hiç tınmadı. Yabancılardan oldu olası nefret ederdi. Ama kendisinin bile yadırgadığı bir çabuklukla görür görmez nefret etmişti bu heriften. Deni yapmacık bir tavırla Kelly ile alay etti. ''Hay Allah! Umarım beni sağır ve dilsiz biriyle dövüştürmeye kalkmayacaksınız.'' Kahkahalar son bulunca yeni bir inci daha yumurtladı. ''Koskoca Los Angeles'ta en iyisi diye bula bula bunu bunu buldunuzsa yuh olsun. Yahu hangi çocuk bahçesinden buldunuz bunu?'' O zaman Roberts Rivera'dan yana çıktı. Emin ol Deni, yaman bir çocuktur o. Sen bakma öyle göründüğüne, hiç de yumuşak değildir. Kelly yalvar yakar oldu. Gözünü seveyim. Koltukların yarısı satıldı Deni. Hiç yoktan iyidir. Başkasını ayarlayamadık. Ne yapalım? Deni Rivera'ya yeniden bir göz atıp göğüs geçirdi. Pek sert davranmayayım bari ona, dedi. İlk vuruşta yeri öpmezse tabii. Roberts öfkeyle oflayıp pufladı. Menajeri Danny'i yi uyardı. Yine de gözünü dört aç. Bakarsın isabetli bir yumruk verir. Deni bıyık altından gülümsedi. ''Hiç merak etmeyin. Elbette ki gözümü dört açacağım.'' dedi. ''Başlangıçta seyircilerin gönlü olsun diye biraz oyalanırım. 15 raunt yeter mi Kelly? Sonra da hesabını görürüm.'' ''Kelly, yeter.'' diye yanıt verdi. El verir ki gerçek bir dövüşe benzesin. Öyleyse artık işe gelebiliriz. Deni bir an duruladı, hesaplar gibi yaptı. Kuşkusuz kart ile saptadığımız gibi kişi hasılatının yüzde altmış olacak, ama payların değişik olması gerek. Ben yüzde seksene fitim. Sonra menajerine dönerek, tamam mı? dedi. Adam evet gibilerden kafasını salladı. Kelly Rivera'ya sordu. ''Hey, sen de anladın mı?'' Vera başını salladı. Kelly açıklamaya girişti. ''Dur da anlatayım bak. Ortaya konulan para kişi hasılatının yüzde altmış beşi. Sen tanınmayan bir boksörsün. Kazancı deneyiyle bölüşeceksin. Yüzde yirmisi sana, yüzde sekseni ona. Ne dersin, hakça bir bölüşüm değil mi Roberts?'' Roberts da aynı kanıda olduğunu belirterek ''Evet, adil bir bölüşüm.'' dedi. Yani senin anlayacağın Rivera, seni henüz tanıyan eden yok da onun için böyle oluyor. Rivera, şu kişi hasılatının yüzde altmış tutar, diye sordu. Danny, bakarsın beş bin, bakarsın sekiz bin dolar, dedi. Senin payına bin ya da bin altı yüz papel düşecek. Benim gibi ünlü birine yenilmek için az buz para değildir bu, öyle değil mi? Rivera öyle bir yanıt verdi ki, Orada bulunanlar neredeyse küçük dillerini yutacaklardı. Kazanan hepsini alır. Ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Denin'in menajeri, ''Çocuğun şekerini deve yapmaya benziyor bu.'' diye atıldı. Denin'in canı sıkılmıştı, başını salladı. ''Uzun süredir bu işin içindeyim.'' dedi. ''Buradakiler ya da hakem konusundaki görüşlerimi açıklayacak değilim.'' Zaman zaman düzenlenen o danışıklı dövüşlerden de söz edecek değilim. Anlatmak istediğim şey bu işin benim gibi bir boksere göre olmadığıdır. Ben öncelikle her işimi sağlam kaza bağlamayı severim. Sonu sonuna işin ucu neye varır kim bilebilir. Tut ki kolum kırılıverdi. Öyle ya ne olacak sonra? Kararlı bir tavırla başını salladı. İster yeneyim ister yenileyim. Benim payım yüzde Ha, Ne diyorsun Meksikalı? Rivera olumsuz anlamda başını salladı. Kan beynine sıçramıştı Deninin. "Vay pis Meksikalı vay!" diye bağırdı. "Şimdiden ağzını burnun dağıtı vereyim de gör." Roberts hemen araya girip ayırdı. Rivera suratı beş karış dediğim dedik bir tavırla "Kazanan tümünü alır." diye üsteledi. Deni sordu. ''Niye istiyorsun bunu?" Aldığı yanıt şu oldu. "İstiyorum." ''Çünkü seni yenebilirim.'' Deni öfkeyle ceketini çıkaracak oldu. Ama menajeri onun göz korkutmak için böyle yaptığını biliyordu. Ceket Deni'nin sırtında kaldı ve kendisini yatıştırmaya çalışanlara boyun eğdi. Herkes ondan yana çıkıyordu. Riviera ise tek başınaydı. ''Kelly, bana baksana sen aptal herif.'' dedi. ''Kendini ne sanıyorsun?'' ''Hiçsin sen be.'' ''Anladık birkaç aydır yerli boksörleri yeniyorsun.'' Ama deneye gelince baltayı taşa çarptın. Bundan sonraki maçında şampiyonluğa dövüşecek. Oysa seni Los Angeles'ın dışında tanıyan eden mi var ki? Rivera omuz silkti. Bu maçtan sonra tanımayan kalmayacak. Deni, bir an için olsa bile sanıyor musun ki beni yenebilirsin? diye atıldı. Rivera evet anlamına başını salladı. Kelly yalvardı. ''Hadi hadi gel beni dinle de aklını başına devşir. Çalıştır kafayı biraz. Bu maç dünyanın reklamını sağlayacak sana.'' Rivera kestirip attı. ''Ben para istiyorum.'' Deni kendinden emin bir tavırla Rivera'nın aklını çalmaya çalıştı. ''Bin fırın ekmek yesen yine de beni yenemezsin.'' Rivera sordu. ''Ne diye yanaşmıyorsun öyleyse? Beni yenip paralara konmak senin için çantada keklikse ne demeye zorluk çıkarıyorsun?'' Deni, ''Peki ulan peki!'' diye bağırdı. ''Benimle dalganı geçersin öyle mi? Rinkli canına okuyacağım ulan senin! Hazırla Kelly sözleşmeyi! Kazanan tümünü alır! Haber uçurun spor sayfalarına! kıyasya bir öç maçı olacak bu! Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim de öğrensin bu velet!'' Kelly'nin sekreteri sözleşmeyi tam hazırlamaya başlamıştı ki, Deni bir daha atıldı. Rivera'ya dönerek, ''Tartıyı ne yapıyoruz?'' diye sordu. Ringe çıkmadan önce Yo dostum yo madem kazanan tümünü alıyor öyleyse tartı da sabah saat 10'da olur. Rivera kazanan hepsini alırsa mı? diye sordu. Deni evet anlamına başını salladı. Bu işi de ayarlamıştı. Ringe en güçlü olduğu anda çıkacaktı. Rivera tartı 10'da dedi. Sekreter yazmayı sürdürdü. Roberts Rivera'ya ''En azından iki buçuk kiloluk bir fazlalık anlamına gelir bu.'' dedi. ''Çok şey kabul ettin. Daha başından yitirmiş oldun maçı. deney öküz kadar güçlü kuvvetli olacak. Düpedüz enayilik senin bu yaptığın. Hiç yol yok, haklayacak seni. Zerre kadar şansın yok.'' Yanıt olarak gözleriyle King Custer Rivera. Nefret ediyordu. Bu yabancıdan bile nefret ediyordu. Üstelik onu en dürüstleri olarak biliyordu. Rivera'nın ringe çıkışı neredeyse hiç ilgi çekmemişti. Oradan buradan tek tük dağınık alkışlarla karşılanmıştı. Hiç kimsenin gözü tutmamıştı onu. Koca Deni'nin pençeleri arasında boğazlanacak bir süt kuzusu gözüyle bakıyorlardı ona. Zaten düş kırıklığına uğramıştı seyirciler. Danny Ward ile Bill Carti arasında kıran kırana bir maç umarlarken şimdi bu zavallı oğlanın pataklanmasını sineye çekmek zorundaydılar. Bu değişikliğin yarattığı duyguları, hoşnutsuzluğu Deni üzerine ikiye, üçe bir bahse tutuşarak açığa vuruyorlardı. Çünkü bahse tutuşan seyircinin parası nerede yatıyorsa, gönlü de orada yatardı. Meksikalı oturduğu köşede öylece bekliyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. Deni bekletiyordu onu. Eski bir oyundu bu. Toy boksörler üzerinde her zaman başarılı bir etkisi olurdu. Böyle köşeye çekilip de kendileriyle ve seyircilerle baş başa kaldılar mıydı içlerine korku düşerdi. Ne var ki bu kez sökmemişti bu hile. Roberts'ın hakkı vardı. Gerçekten de sinir minir yoktu Rivera'da. Yaşıtlarına oranla daha ince, daha zayıf olan bu delikanlı böyle şeyleri hiç mi hiç takmıyordu kafasına. Köşesindeki önceden yenilmişlik havası vız geliyordu ona. Yardımcıları yabancıydı. Box'un ciğeri beş para etmez, hiçbir işe yaramaz kusmuklarıydı onlar. Ve hepsi de yenik köşenin kendi köşeleri olduğundan en küçük bir kuşku duymuyordu. Spider Hagerty Rivera'yı uyardı. ''Dikkatli olman gerek.'' Spider onun baş yardımcısıydı. ''Elinden geldiğince uzatmaya bak maçı. Kelly böyle yapmanı istedi. Yoksa gazeteler danışıklı dövüşler. Öyle bir yayın yaparlar ki demediklerini bırakmazlar.'' Bütün bunlar umut kırıcıydı. Ne var ki Rivera aldırış etmiyordu hiç. Ucu paraya dayanan bokstan oldu olası nefret etmişti. Açlıktan kuyruğu titretmemek için atılmıştı bu işe. Boks için biçilmiş kaftandı vücudu. Ama bu bile ona vız geliyordu. Ne olursa olsun hoşlanmıyordu işte. Hoşlanmadığı bir işte başarı kazandığını gören ilk insanoğlu da yalnızca kendisi değildi elbet. Duygularına boş verdi. Biliyordu, bu maçı kazanması gerekiyordu. Sonucun daha değişik olacağını aklının kıyısından bile geçirmiyordu. Kendisine bu inanca yönelten ve şu kalabalığın düşleyemeyeceği kadar köklü güçler yatıyordu onun arkasında. Oysa ki para uğruna, paranın sağlayacağı o bir eli yağda, bir eli balda yaşam uğruna dövüşüyordu. Hileci rakibinin teşrif etmesini kocaman kocaman açılmış gözlerle beklerken kendisine dövüşe yönelten nedenler, Rivera'nın çakmak çakmak yanan gözlerinde geçit töreni yapıyordu. Rio Blanca'nın duvarları beyaz badanalı, buhar gücüyle çalışan fabrikaları canlanıyordu gözleri önünde. Açlıktan suratları bal dönmüş altı bin işçiyi ve günde on sente didinip duran yedi sekiz yaşlarındaki ufacık çocukları görüyordu. Boyahanelerde ömür tüketen insanları, o canlı cenazeleri görüyordu. Birden anımsadı. Babası hanelere intihar hücreleri. Adını takmıştı. Orada bir yıl çalışmak demek ölüm demektir derdi. Sonra kutu gibi evlerini annesinin işten baş alıp da onu okşayıp sevmesini anımsadı. Derken dev yapılı, pos bıyıklı, geniş göğüslü, Herkesce sevilip sayılan, seven babasını gördü. O engin gönlünden taşan sevgiyle annesini ve bir kıyıda oynayan küçük muçaçoyu bile bağrına basmasını bilen babasını gördü. O zamanlar Felipe Rivera değildi adı. Ana babasının adı olan Fernandez idi. Juan diye çağırırlardı onu. Sonradan polis komiserlerinin Fernandez adına düşman kesildiklerini görünce ismini değiştirmişti. Hey gidi Joaquin Fernandez hey. İri yarı iyi yürekli. Rivera'nın anılarında nasıl da büyük bir yer kaplardı. O zamanlar pek akla ermezdi ama sonraları geçmişi şöyle bir düşününce kafasına dank etmişti babasını görüyordu. O küçük matbaada hurufat diziyor ya da karma karışık bir masada bitmek tükenmek bilmeyen yazılar yazıyordu. Sanki kötü bir suç işlemişçesine gecenin köründe evlerine gizlice işçilerin doluştuğunu, babasıyla uzun uzadıya tartıştıklarını görüyordu. Kıvrıldığı köşede yatmakta olan küçük muçaço her zaman uykuda olmazdı. Spider Hagerty'nin derinlerden gelen sesiyle dalgınlığından sıyrıldı. Hagerty ''Hemen öyle ilk elde yere serileyim deme sakın.'' diyordu. ''Dayağını niye paranı kazan. Talimat böyle.'' Paradan on dakika geçti. Rivera hala köşesinde bekliyordu. Deni görünürlerde yoktu. Anlaşılan hilesini uzatabildiği kadar uzatacaktı. Bu sırada Rivera'nın gözlerinde daha başka görüntüler belirmeye başlamıştı. Puebla'daki grevcilerle dayanışma grevine gittikleri için Rio Blancolu işçilere uygulanan lockout, ''Açlık.'' bayırlardan toplayıp yedikleri ve herkesi hasta düşüren otlar, bitki kökleri, derken o karabasan, şirketin ambarları önündeki o boş alan, sayıları binleri bulan aç işçiler, General Rosalio Martinez ve Porfirio Diaz'ın askerleri, işçilerin dayanışma grevini kanla boğmak isteyenlerin tüfeklerinden açılan ve ölüm kusan yaylım ateşler ve o gece Vera Kuruza, Koydaki köpek balıklarına atılmak üzere tepeleme cesetle yüklü arabalar. Bu tüyler ürpertici ceset yığınının üzerine çıkıp anasıyla babasını arayıp buluşunu daha bugünmüş gibi anımsıyordu. Hele hele anasını çok iyi anımsıyordu. Vücudu öbür cesetlerin altında yitip gitmiş, yalnız yüzü görünüyordu. Porfirio Diaz'ın satılıp tüfekleri yeniden yaylım ateşi açınca hemen yere süzülmüş, kapanak sılmış bir kuş gibi seke seke uzaklaşmıştı oradan. Deniz dalgalarının çağıltısını andıran korkunç bir gürleme geldi kulaklarına. Bunun hemen ardından kalabalık bir yardımcı sürüsüyle Danny Ward'un boy gösterdiğini gördü. Bütün salon yeneceği daha şimdiden belli olan dillere destan kahramanı alkış yağmurunu tutuyordu. Herkes onu destekliyor, onu tutuyordu. Dahası Deni iplerin arasından gösterişli gösterişli geçip de ringe çıktığında Rivera'nın yardımcılarının bile ağızları kulaklarına varacaktı neredeyse. Deni bol keseden gülümseyen bir anlam kondurmuştu yüzüne. Danny gülecek oldu mu bütün yüzü, hatta gözlerinin içi bile gülerdi. Boksör dediğin böyle güleç yüzlü olacaktı işte. İyiliği, dostluk duyguları yüzünden okunuyordu. Tanımadığı yoktu. Espriler döktürüyor, kahkahalar savuruyor, iplerin arasından arkadaşlarıyla selamlaşıyordu. Uzakta olan seyirciler, duydukları hayranlıktan kendilerini tutamayarak avaz avaz bağırıyorlardı. Deni, aslan Deni. Bu coşkun sevgi gösterisi tam beş dakika sürdü. Rivera'yı kimse adam yerine koymuyor, ilgi göstermiyordu. Seyircilerin gözünde o ha var ha yoktu. Spider Heygerty, ediş bücüş suratını Rivera'nınkine yaklaştırarak "Korkup su koy vermek yok bak", dedi. Sana tembih edileni de kulak arkası edeyim, de mi? Dişini sıkmak zorundasın. Öyle çabucak yenilmek yok. Yoksa soyunma odasında seni pataklamak için emir aldık, bilesin. Anladın mı? Seyirciler alkışlamaya başladılar. Danny, onun oturduğu köşeye doğru geldi. Eğildi. Rivera'nın sağ elini avuçları arasına alıp dostça sıktı. Gülücüklerle bezeli suratıyla hemen burnunun dibinde duruyordu. Seyirciler, Danny'nin tam bir sportmenlik örneği olan bu davranışını çılgınca alkışladılar. Tıpkı bir kardeş sıcaklığıyla selamlıyordu rakibini. Deneyin tuzakları kıpırdadı. Seyirciler bu sessiz kıpırdıları inşans dileği sanarak yeniden çılgınca bir alkış tutturdular. Fısır fısır söylenen bu sözcükleri işten tek insan Rivera'ydı. Deni, candan bir gülümsemeyle kıvrılan dudakları arasından şunları fısıldamıştı: "Seni küçük Meksikalı it seni, geberteceğim seni." Rivera'nın kılı bile kıpırdamadı. Yerinden de kalkmadı. Nefret dolu gözlerle bakmakla yetindi. O sırada iplerin arasından adamın biri, aya kalksana olan eşşoğlu eşek!'' diye bağırdı. Seyirciler, sportmenliğe yakışmayan bu davranışa kızarak yuh çekmeye başladılar. Ama o hiç istifini bozmadan öylece duruyordu. Deni köşesine dönerken yine coşkun bir alkış koptu. Deni soyununca ortalıktan hayranlık mırıltıları yükseldi. Vücudu sırım gibiydi, teni bir kadın gibi bembeyaz ve pürüzsüzdü. Spor dergilerinde boy boy resimleri çıkardı hep. Spider Hagerty, Rivera'nın kazağını çıkardığı zaman seyirciler düş kırıklığıyla humurdandılar. Teni esmer olduğu için kara kuru görünüyordu. Gerçi onun vücudu da kaslarla bezeliydi ya, bunlar rakibininkiler kadar çarpıcı bir etki uyandırmadı. Seyircilerin göz ardı ettiği şey geniş göğsüydü aslında. Ne etinin sıkılığı? Ne de vücudunu bir ağ gibi baştan aşağı saran ince sinir sistemi hiçbirinin gözüne çarpmıyordu. Seyircilerin gözünde tıfıl bir çocuk vücuduna sahip 18 yaşında bir delikanlıdan başka bir şey değildi o. Oysa Deni öyle mi ya? Deni 24 yaşında erkek yapılı bir adamdı. Ringin ortasında hakemin son tembihlerini dinlerlerken aralarındaki bu karşıtlık daha da belirginleşiyordu. Birden Roberts çarptı Rivera'nın gözüne. Gazetecilerin tam arkasında oturuyordu. Kafası her zamankinden daha dumanlıydı ve sarhoşluğu oranında dili de peltekleşmişti. ''Aldırma be Rivera, diyordu. ''Şunu aklından çıkarma, seni öldüremez. İlk başlarda pataküte girişecek ama sen sakın hafallayayım deme. Savunmaya çekil, oyalanmaya bak. Pek öyle zarar veremez sana. Tut ki antrenmandasın.'' Rivera işitip işitmediğini anlatır bir belirti göstermedi. Roberts yanındaki adama döndü. Ah o ne dilsiz şeytandır o, diye fısıldadı. Oldum bittim hep böyledir. Rivera'nın gözlerindeki o nefret havası silinip gitmişti artık. Şimdi sayısız tüfek görüntüleriyle kamaşıyordu gözleri. Salonda görebildiği her yüz birer tüfeğe dönüşmüştü. Meksika'nın o kurak sınır boylarını ve partallar içindeki devrimcilerden başka bir şey görmüyordu gözleri. Köşesinde bekledi. Yardımcıları açılır kapanır iskemleyi alıp iplerin arasından dışarı çıktılar. Deni karşısındaydı. Gong çaldı. Maç başladı. Seyirciler sevinçle bağırıştılar. Böylesine inandırıcı bir biçimde başlayan bir maç görmüş değillerdi. Doğru söylüyordu gazeteler. Gerçekten de bir üç maçıydı bu. Deni'nin aradaki uzaklığın dörtte üçünü bir çırpıda aşarak rakibinin üzerine atılması, Meksikalı'yı ezme isteğini açıklamaya yetip de artıyordu bile. Bir değil, on değil, sayısız yumruk yağdırıyordu. Bir yumruk makinesi, yumruk kasırgasıydı sanki. Rivera bu yumruk sağınağında yitip gitmişti. İşinin ustası olan bir boksörün her pozisyonda ve her açıdan salladığı yumruk dalgalarının altında kalmıştı. Bu ağırlık altında ezilip büzülüyor, iplere çarpıyor, hakem ortaya getirince gerisin geri iplere fırlatılıyordu. Boks moks değildi bu, cinayetti, düpedüz canavarlıktı. Danny neler yapabileceğini kuşkuya yer bırakmaz bir biçimde vahşice kanıtlıyordu. Seyircilerin coşkunluğu ve tutkunluğu doruğa ulaşmıştı. Öyle ki Meksikalı'nın hala ayakta kalabildiğinin farkında bile değillerdi. Danny'nin bunaltıcı saldırıları karşısında silinip gitmişti. Bu durum 2-3 dakika kadar böylece sürüp gitti. Birbirlerinden kopar kopmaz ansızın Meksikalı'yı gördüler. Dudağı patlamıştı. Burnu kanıyordu. Sırtının iplere çarptığı yerlere yol yol kan oturmuştu. Ne var ki göğsünün körük gibi inip kalkmadığını, gözlerinin o her zamanki donuk alevle ışıl ışıl yandığını göremediler. Nice gözü dönmüş şampiyon görmüştü o. Antrenmanlarda onların amansız saldırılarına az mı hedef olmuştu? Seferi yarım dolardan tut, haftada on beş dolara dek bu öldürücü saldırılara göğüs germesini öğrenmişti. O amansız okulda, çok zorlu bir öğrenim görmüştü o. Derken bir anda umulmadık bir şey oldu. O baş döndürücü, göz kamaştırıcı fırtına birdenbire verdi. Rivera ayakta tek başınaydı. Deni, o koca Deni, sırt üstü yere serilmişti. Bilinci uyandıkça yattığı yerde vücudu sarsılıyordu. Ne yalpalamış, ne yığılmış, ne de yavaşça düşmüştü. Rivera'nın patlattığı sağ kroşe onu ölesiye bir kesinlikle oraca mıhlamıştı. Hakem Rivera'yı geri itti. Düşmüş kahramanın tepesine dikilerek saniyeleri saymaya koyuldu. Kimden gelirse gelsin, böylesine devreci yumrukları alkışlamak gibi bir alışkanlığı vardı seyircilerin. Oysa şimdi, ortalıkta çıt bile çıkmıyordu. Aklı hayale gelmedik, beklenmedik bir şeydi bu. Suskun bir gerilim içinde saniyelere kulak kesildiler. Roberts'ın sesi ortalığa çeken sessizliği bozuverdi. ''Ben demedim mi size, iki yumruğuyla dövüşür o diye?'' Beşinci saniyenin bitiminde Danny yüzük oyun döndü. Yedinci saniyede dizüstü doğruldu. Dokuzla on arasında ayağa kalkmaya hazırdı. On sayıldığında eğer dizi hala yerde olursa yenik sayılırdı. Dizini yerden kaldırır kaldırmaz ayağa dikilmiş kabul edilirdi. Ve o anda Rivera'nın onu yeniden yere devirmek için yumruk sallamaya hakkı vardı. Dizini kaldırdığı an patlatacaktı. Bu yüzden çevresinde dört dönüyordu. Gel gelelim. Hakem de onunla birlikte dönüyordu. Adamın saniyeleri sayarken elini ağırdan alışı, Rivera'nın gözünden kaçmıyordu. Bütün yabancılar ona karşıydılar. Hakem bile, o bile karşıydı kendisine. Dokuz der demez Hakem Rivera'yı geri itti. Haksızlıktı bu. Ama bu haksızlık dudaklarında gülücüğüyle Denin'in ayağa kalkmasını sağlamaya yetmişti. Kolları ile mide boşluğunu ve yüzünü gözünü örterek Rivera ile sarmaş dolaş oldu. Oyunun kuralları uyarınca hakemin ayırması gerekiyordu. Ama adam bunu görmemezlikten geldi ve Deni gemi karinasına yapışmış bir midye gibi Rivera'ya sarılarak sersemliği üzerinden atacak kadar zaman kazandı. Eğer raundun sonuna dek gidişini sıkmayı başarabilirse köşesinde bir dakika boyunca dinlenebilecekti. Ve öyle de oldu. Durumunun tüm umutsuzluğuna ve zorluğuna karşın yüzünden eksik etmediği gülümsemesiyle dayandı. Seyircilerden biri ''Sonsuz Gölücük'' diye bağırdı. Seyirciler bununla avunarak makaraları koyverdiler. Deni köşesine gelince yardımcılarına hamurdandı. ''Allah'ın belası bir yumruğu var.'' İkinci ve üçüncü rauntlarında tatı tuzu yoktu. Deni ileri atılıyor, kaçıyor, sarılıyor, savunmaya çekiliyor. İlk rauntta yediği yumruğun sersemliğini üzerinden atmaya çalışıyordu. Gerçi sarsılmıştı ya. Formunun zirvesinde oluşu toparlanmasını sağlamıştı. Ne var ki o yırtıcı taktiğini kullanamıyordu artık. Meksikalı'nın ne çetin cevizi olduğu dank etmişti kafasına. Şimdi bokstaki tüm yeteneğini gösteriyor, tüm bilgisini ortaya döküyordu. Bütün oyunlarda ustaydı. Gerçi sarsıcı bir yumruk vuramıyordu ama tekneyle rakibini bunaltıyor, yoruyordu. Rivera bir yumruk atarsa o üç yumruk yapıştırıyordu. Ama etkisiz kalan yumruklardı bunlar. Öldüresiye oluşları sertliğinden değil, sayılarından doğuyordu. İki yumruğunu da büyük bir ustalıkla kullanan bu buçayla saygı duyuyordu. Kendini savunurken sol kroşesini kullanmaya başladı Rivera. Saldırıları savuştururken sol kroşesi birbiri ardından Deni'nin ağzında, burnunda patlıyordu. Ama Deni birçok stilde dövüşebiliyordu. Aslında şampiyonluğa da işte bu nedenle aday gösteriliyordu. Dövüşürken istediği stile geçebilirdi. İşte şimdi içeriden içerden dövüşmeye başlamıştı. Bu stilde oldukça başarılıydı. Hem böylelikle Rivera'nın sol direklerini de savuşturuyordu. Yumruğunu aşağıdan yukarı doğru savurup Meksikalıyı yere düşürünce seyirciler zil takıp oynayacaklardı neredeyse. Rivera bir dizile yere abanıp saniyelerin sayılmasını bekledi. Hakemin sayıları çok çabuk saydığını fark etti. Deni oyunlu aparkütü yedinci raundta yine savurdu. Rivera'yı yalnızca şöyle bir sendil etmişti ama bir an için onun açık verişini fırsat bilerek bir yumruk daha patlattı ve rakibini iplerin arasından dışarı yuvarladı. Rivera tepetaklak aşağıdaki gazetecilerin başına düştü. Adamlar ringin kıyısındaki iplerin dışına tırmanmasına yardımcı oldular. Hakem sayarken o tek dizi üzerine dayanmış, dinleniyordu. Ringe girmek için eğilip iplerin arasından geçmek zorundaydı. İşte Deni de dört gözle bunu yapmasını bekliyordu. Hakem işe karışmak şöyle dursun geri çekilmesi için Deni'yi uyarmıyordu bile. Seyirciler kendilerinden geçmişlerdi, avaz avaz bağırıyorlardı. Gebert onu Deni, ya onu Deni. Deni elinden gelin ardına koymadı. Ama Rivera dokuzuncu saniyede değil de sekizinci saniyede iplerin arasından ok gibi fırlayarak ringe girdi. Deni ile göğüs göze geldiler. Hakem aynı anda işe karışıp araya girdi. Yan tutan bir hakemin göstereceği bütün kolaylıkları Deni'ye göstererek Rivera'yı geri çekti. Oysa Deni sıkışıp da rakibine sarıldığında onu ayırmaya kalkmıyordu. Rivera round bitimine dek dişini sıktı ve bunun sonunda da bulanan bilinci aydınlandı. Bunların hepsi de aynı bokun soyuydu. Hepsi de nefret dolu yabancılardı. Haksızlıkta birbirlerinden aşağı kalır yanları yoktu. Bu ölüm kalım anında bile zihninde bir takım görüntüler belirdi. Çölün ortasından geçen demir yolu, Meksikalı ve Amerikalı polisler, hapishaneler, paçavralar içindeki halk. Rio Blanco görevinden sonraki yaşamın tiksinti verici yürekler acısı görünümleri. Sonra onurlu ve kanlı devrim fırtınasının tüm bu pis görüntüleri ülkeden silip süpürdüğünü gördü. İşte önündeydi silahlar. Önünde duran nefret ettiği suratların her biri Birer tüfekti. Tüfekler uğruna dövüşüyordu o. Tüm tüfeklerle bütünleşmişti. Devrimdi o. Bütün Meksika için dövüşüyordu. Seyirciler içerlemeye başlamıştı Rivera'ya. Ne diye hak ettiği dayağı sıyneye çekmeye yanaşmıyordu sanki? Bal gibi de yenilecekti elbet. Ne diye böyle ayak direyip duruyordu? Deve de kulak kalıyordu onunla ilgilenen seyirci sayısı. Zaten bunlar da şansa bel bağlamış kumarbaz takımıydı. Dini'nin yeneceğine akılları yatmasına karşın Yine de 3'e 1, 4'e 10 Meksikalı üzerine para koymuşlardı. Hatta Rivera'nın kaçıncı roundda nakaft olacağı konusunda bahse tutuşanlar bile vardı. Ringin yanında, yöresinde dönen, paraların haddi hesabı yoktu. Rivera'nın 7 round bile dayanamayacağını ileri sürenler olmuştu. Bahislerden kazançlı çıkanlar, kendilerinden emin bir havayla koltuklarına yaslanmış, baş tacı ettikleri deniyi gayrete getirenlere katılmışlardı şimdi. Rivera yenilmek bilmiyordu bir türlü. Rakibi 8. rauntta bir aparküt daha vurmak için boşu boşuna açığını kolladı. 9. rauntta Rivera seyircilere yeniden parmak ısırttı. Göğüs göğüsü dövüştükleri bir sırada Meksikalı birdenbire koptu. Aralarındaki o bir karışlık alanda yumruğunu aşağıdan yukarı doğru savurdu. Pat yerdeydi Deni. Kendi silahıyla vurulmuştu. O dillere destan sağ aparkütü şimdi ona karşı kullanılmıştı. 9 sayılıp da Deni yerinden doğrulurken Rivera ona doğru bir dalış yaptı. Aynı anda hakem önüne geçerek yumru oturtmasını engelledi. Oysa roller değişip de Rivera'nın yeri boyladığı zamanlarda Deni'nin yolunu hiç kesmiyordu. 10. rauntta Rivera sağ aparküte ile rakibine iki kez daha öptürdü yeri. Deni fıttırmıştı. Ama yüzündeki gülücükleri eksik etmeden oyunun başındaki vahşi saldırılara yeniden başladı. Ne var ki saanak halindeki yumruklarını nedemli yağdırırsa yağdırsın yine de sarsamıyordu Rivera'yı. Oysa Rivera bu fırtınada kaçla göz arasında ona tam 3 kez yeri öptürmüştü. Deni şimdi artık öyle hadi değerlenip toparlanamıyordu. 11. rauntta işi eni konu sarpa sarmaya başlamıştı. Danny, 14. raunda dek mesleğinin tüm girdisin çıktısını sergilediği bir maç çıkardı. İleri atılıyor, geri çekiliyor, savunmaya dönüyor, kaçak dövüşerek toparlanmaya çalışıyordu. Öte yandan görmüş geçirmiş bir boksörün kurnaz yöntemleriyle faüllü dövüşmekten de geri kalmadı. Bildiği her hileye başvurdu. İstemeden olmuşçasına rakibine sarılıyor, Rivera'nın eldivenini kendi koltuk altında kısıttırıyor, eldiveniyle kapayarak soluğunu kesiyordu. Sarmaş dolaş olunca Rivera'nın kulağına sunturlu küfürler yağdırıyordu. Hakem olsun, seyirciler olsun, herkes ama herkes deneyi tutuyor, herkes onun kazanması için didinip duruyordu. Dini'nin kafasından geçenleri biliyorlardı. Var gücüyle okkalı bir yumruk indireceği anı kolluyordu. Açık dövüşüyor, geriliyor, çalım atıyor ve hep Rivera'nın açığını yakalayıp onu gafil avlayacağı bir fırsat gözlüyordu. Olanca gücüyle bir yumruk oturtacak ve maçı sona erdirecekti. Her büyük boksör gibi bu yumruktan sonrası onun için de kolaydı. Hemen ardından mideye bir sağ yumruk gömer derken çeneye de bir sol patlatır olur biterdi. Bunu yapmak işten bile değildi çünkü ayakta kaldığı sürece kollarının tükenmek bilmeyen gücüyle ün yapmıştı. Round aralarında yardımcıları Rivera'ya hiç mi hiç yardımcı olmuyordu önünde salladıkları havlular onu serinletmiyordu bile. Spider Hagerty sözüm onaklı öğretiyordu ona ama Rivera bu taktiklerin yanlış olduğunu bal gibi de biliyordu. Herkes ona karşıydı. 14. rauntta Denneyi bir kez daha yere serdi. Hakem saniyeleri saya dursun O geri çekilip kollarını yanlarına sarkıtarak dinleniyordu. Karşı köşedeki fiskoslar gözünden kaçmıyordu. Bir ara Michael Kelly'nin Roberts'ın yanına gidip kulağına fısır bir şeyler söylediğini gördü. Rivera çölde büyümüştü. Bu yüzden bir kedi gibi delikti kulağı. Neler konuştuklarını bölük pörçük işitmişti. Adam akıllı işitmek istiyordu. Bu nedenle rakibi ayağa kalkar kalkmaz dövüşe dövüşe onu özellikle iplere doğru çekti. Michael yanına git şunun diyordu. Robbers pek peki anlamına kafasını sallıyordu. ''Ne pahasına olursa olsun Deni kazanmalı. Varımı yoğumu ona yatırdım. Bu iş on beşinci bitmeyecek olursa hapı yuttuğumun resmidir. Senin sözünü dinler bu olan. Git yanına da bir şeyler söyleyiver şuna.'' Rivera o zaman anladı bu işin hiç lamı cimi olmadığını. Yenilmesi için herkes el birliğiyle didinip duruyordu. Danny'i bir kez daha devirdi. Kollarını yanına sarkıtıp kalkmasını beklemeye koyuldu. Tam o sırada Roberts ''Eh artık, on sayılıncaya kadar yerinden kalkamaz.'' dedi. ''Köşene git hadi.'' Antrenmanlarda olduğu gibi buyurucu bir havayla söylemişti bunları. Gel gelelim, Rivera kin dolu gözlerle onu şöyle bir süzdü ve Delinin doğrulmasını beklemeye devam etti. Round arasında Kelly, soluğu onun yanında aldı. Duyulur duyulmaz bir sesle Ulan kahrolası hergele yenilsene artık dedi. Rivera yenilmen gerek. Dediğimi yaparsan paraya bağırırım seni. Bir daha deneyip pataklamana göz yumarım. Ama gel şimdi beni dinle de yenil artık. Rivera'nın gözlerine bakılırsa söylenenleri işitmişti. Ama kabul edip etmediğini anlatır en küçük bir belirti göstermedi. Kelly öfkeyle sordu. Neden sesini çıkarmıyorsun? Spider Hagerty atılarak ''Kıçını yırtsan yine yenileceksin.'' dedi. ''Ne yaparsan yap, hakem allem edip kalem edip seni yine yenik düşürecek. Kelly'e ye kulak verirsen kendi iyiliğine olur.'' Kelly yalvar yakar oldu. ''Ne olur yenil be çocuk, şampiyon olman için elimden geleni yaparım.'' Rivera'da çıt yoktu. ''Sözüm söz, yaparım dedim mi yaparım.'' Gong çaldı. Rivera havada bir tehlike kokusu seziyordu. Seyirciler ortalıkta neler döndüğünden habersizdi. Rivera ne olduğunu anlayamadığı bir tehlikeyle burun buruna onunla ringin hemen içinde olduğunu sezer gibiydi. Deni maçın başlangıcındaki güvenini yeni baştan kazanmışa benziyordu. İleri atılışındaki kararlılık Rivera'nın içine kurt düşürdü. Bir takım dolaplar çevrilmek üzereydi. Deni saldırıya geçti ya Rivera bunu geçiştirdi. Kıyıya kaçtı. Belli ki rakibi onunla göğüs göğüse gelmek istiyordu. Yapmayı tasarladığı hile için böyle bir duruma gerek vardı herhalde. Rivera geri çekildi. Ringin içinde dört dönmeye başladı. Ama ne yaparsa yapsın eninde sonunda göğüs göğüse geleceklerini ve o hilenin yapılacağını biliyordu. Deni saldırır saldırmaz göğüs göğüse gelecekmişçesine bir havaya büründü. Ama tam göğüs göğüse gelecekleri bir anda sıçramasıyla geri çekilmesi bir oldu. Aynı anda Deni'nin köşesinden "Faul!" diye bağırıştılar. Hakem kararsızca dikildi kaldı. Dudaklarından dökülmeye hazır bekleyen kararı bir türlü seslendiremedi. O sırada balkondan bir çocuğun sesi yükseldi. Acemi hilesi ne olacak? Bunun üzerine Deni, açıktan açığa yakası açılmadık küfürler savurmaya başladı. Rivera'ya. Rivera artık onunla yakın dövüşe girmeme kararındaydı. Böylece kazanma şansını yarı yarıya yitirmiş oluyordu. Ama şunu da çok iyi biliyordu ki eğer kazanacaksa bunda açıktan atacağı yumrukların büyük payı olacaktı. Fırsatını bulur bulmaz Faul'u yapıştırıp çıkacaklardı işin içinden. Deni körü körüne saldırıyordu artık. İki round boyunca üstüne gelmek istemeyen Rivera'yı kovaladı durdu. Rivera yumruk üstüne yumruk yedi. Durumunu tehlikeye sokmamak için bütün bu vuruşlara katlanmaya çalışıyordu. Bu son durum Deni'yi destekleyenlerin aklını başlarından almıştı. Durdukları yerde duramıyor, katlarına sığamıyorlardı. Bir anlam veremiyorlardı. Baş tacı ettikleri boksör maçı ha aldı ha alıyordu. Gözlerine inanamıyorlardı. Nefretle bağırıyorlardı Rivera'ya. Ne kaçıyorsun u lan ötlek herif tabansız. Açılsana u lan et açılsana. Ye onu Deni Gebert onu. Koca salonda serin kanlılığını koruyan tek insan Rivera'ydı. İşin garibi oradakilerin hepsinden daha ateşli bir yaradılıştaydı. Üstelik bu on bin kişilik kalabalığın ortak tutkularından çok daha büyük coşkunluklara tanık olmuştu. Öyle ki onlara oranla bu ateşlilik bir yaz akşamının serinliğinden farksızdı. Danny on yedinci dek güle oynaya fırsat kolladı. Bir ara Rivera yedi yumruğun etkisiyle sarsılıp sendeledi. Arka üstü düşmek üzereyken kolları iki yanına sarktı. Deni, kolladığı fırsatı yakaladığını sandı. Meksikalı'nın işini bitirmek insafına kalmıştı artık. Oysa Rivera onu bu numarayla kandırıp gafil avladı. Birden okkalı bir yumruk kondurdu Deninin ağzına. Deninin ayakları yerden kesildi. Ayağa kalktığı zaman çenesinin sayında korkunç bir yumruk daha patladı. Rivera tam üç kez yineledi bunu. Ne olursa olsun Faul denemezdi bu yumruklara. Kelly hakeme bakarak ''Ah oh, bil. ''Bil'' diye inledi. Hakem üzgün üzgün ''Ben ne yapayım fırsat vermiyor ki'' dedi. Bu sırada Deni doğrulmaya uğraşıyordu. Menajeri ringe havlu atmaya istekli görünmemesine karşın Kelly ile birlikte kıyıda oturanlar maçı durdurması için polis çağırmaya başladılar. Rivera şiş göbek polis komiserinin iplerin arasından ringe girmeye çalıştığını gördü. Bunun anlamını kavrayamadı. Yabancıların akla hayale gelmedik kalleştiklerinden biri olsa gerekti. Deni hemen burnunun dibinde ayakta duruyordu sallanarak. Hakemle polis komiseri ayırmak için yaklaşmak üzereydi ki Rivera kesin darbeyi oturttu. Maçı durdurmaya filan gerek kalmamıştı artık. Deni serili yerde öylece kala kalmıştı. Rivera boğuk bir sesle bağırdı hakeme. Say sana Sayma eşi son bulunca yardımcıları Dini'yi köşesine taşıdılar. Rivera dediğim dedik bir sesle ''Kim kazandı?'' diye bağırdı. Hakem gönülsüzce elini tutup havaya kaldırdı. Rivera'yı kutlayan mutlayan yoktu. Yardımcıların iskemleyi bile hazır etmedikleri köşeye doğru tek başına gitti. Sırtını iplere yasladı. Yardımcılara ve çevresini saran 10 bin kişilik yabancı kalabalığına nefretle göz gezdirdi. Dizlerinin bağı çözülüyor, yorgunluktan hırıl hırıl hırıldıyordu. Midesi bulanırken gözlerinin önünde düşman suratlar titreşiyordu. Sonra bu suratların birer tüfek demek olduğunu düşündü. Silahlar onundu. Devrim sürebilirdi artık. Bir kalem pirzola Tom King son ekmek lokmasıyla tabağını sıyırdı. Unlu salçaya bulanan ekmeği ağzına atıp ağır ve dalgın bir havayla çiğnedi. Sofradan kalktığında bastıramadığı açlığının etkisiyle hala içi kıyılmaktaydı. Oysa yalnızca kendi kursağına bir şeyler girmişti. Öbür odada bulunan iki çocuk olur da uykuda açlıklarını unuturlar umuduyla erkenden yatırılmışlardı. Karısı yemeğe elini bile sürmemiş, oturduğu yerde ağzını bile açmadan istekli bakışları, kocasını izlemişti gençliğinde hiç de çirkin olmadığını gösteren bir takım belirtiler göstermekle birlikte işçi sınıfından sıska ve yorgun bir kadıncağızdı. Salça yaparken kullanacağı unu holün karşısındaki komşusundan ödünç almıştı. Elde avuçta kalan son iki 25likle de ekmek alınmıştı. Adam pencerenin önündeki sandalyeye oturdu. Her yanı gevşemiş olan sandalye adamın ağırlığı altında gacırgucur etti. Her zamanki alışkanlığıyla Piposunu dişleri arasına kıstırıp elini ceketinin yan cebine attı. Cebinde tütün olmadığını görünce dalgınlığından sıyrıldı. Canı sıkılarak piposunu bir kıyıya koydu. Davranışları hantallığa varan bir yavaşlıktaydı. Kaslarının ağırlığı altında eziliyormuş gibiydi sanki. Sağlam yapılı, dünya yansa hasırım var demeyecek görünüşte bir adamdı. İlk bakışta dikkati pek çekmezdi öyle. Kaba giysileri partallaşmıştı. Üstünden dökülüyordu. Ayakkabılarının yüzü daha yeni vurulmuş kocaman yamaları çekemeyecek kadar incelmişti. Ucuz yollu iki şilinlik pazen gömleğinin aşılmış yakasında inatçı boya lekeleri göze çarpıyordu. Ne var ki Tom King'in neyin nesi olduğunu bakar bakmaz anlatmaya yeten bir yanı vardı ki o da suratıydı. Tipik bir profesyonel boksör yüzüydü bu. Yıllar yılı rinklerde yumruk sallamış ve sonunda dövüşürken bir canavarda görülen tüm izleri suratında toplamıştı Bezgin, karamsar bir havası vardı Tüm çizgileri göze çarpacak kadar keskindi Sinek kaydı tıraşlıydı Dudakları dudaklıktan çıkıp ezilmiş, çatlak putlak olmuştu Bu dudakların çevrilediği ağız son derece keskindi Ve suratta açılmış bir yarık izlenimi uyandırıyordu Çenesi kocaman, saldırgan ve güçlüydü Göz kapakları yumuk yumuktu. İçeri doğru sarkan gür kaşları altındaki gözleri kımıltısızdı. Neredeyse bön, bön bakıyordu bu gözler. Tıpkı bir hayvana andırıyordu. En hayvansı yanı da gözleriydi zaten. İçlerinden uyku akan yırtıcı bir aslanın gözleriydi tıpkı. Daracık alnı saçlara doğru basıktı. Kısacık saçları yamru yumru bir kafanın tüm girintisinin çıkıntısını belli ediyordu. Burnu iki yerinden kırılmış... Yedi sayısız yumrukla yem olmuştu. Kulakları şişip yayvanlaşmış, iki kat büyüyerek kepçeleşmişti. Adamın yüzünü süsleyen birer karnabahar yaprağı gibiydi bu kulaklar. Daha yeni sakal tıraşı olmasına karşın derinin içinden uç veren kıllar mavi kara bir gölge veriyordu yanaklarına. Kısacası karanlık, kuytu bir sokakta ya da ıssız bir yerde insanın ödünü koparacak bir adamın suratıydı Tom King'in suratı. Ama kötü bir insan değildi Tom King. Kötülük nedir bilmezdi. Hiç suç işlememişti. Mesleğinin doğal kavgaları dışında hiç kimsenin kılına dokunmamıştı. Hır çıkardığı, can yaktığı görülmemişti hiç. O bir profesyoneldi. O yırtıcı dövüşkenliğini, ekmeğini kazandığı profesyonel boks maçlarına saklardı. Yoksa ring dışında ağır başlı, iyi huylu bir insandı. Gençken, paraya para demediği o günlerde... Barını yoğunu saçıp savuracak kadar ele açıktı. Kim gütmezdi. Kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Dövüşmek mesleğiydi onun. Ring karşısındakinin canını yakmak için vururdu. Ama bunda kötü niyet yoktu. Basit bir iş konusuydu bu. Seyirciler adamların birbirini yere sermesini görmek için toplanıyor, para sayıyorlardı. Kazanan para kesesinin büyüğünü alırdı. Tom King 20 yıl önce Vullu Mooglu Goyger ile karşılaştığı zaman Gowager'ın çene kemiğinin Newcastle'daki bir maçta kırılışının üstünden topu topu dört ay geçtiğini bal gibi biliyordu. İşte bu yüzden de hep bu çene üzerinde çalışmış ve dokuzuncu rauntta onu yeniden kırmıştı. Gowager'a hıncı olduğu için değil, Gowager'ı yenip para kesesinin büyüğünü almak için yapmıştı bunu. Kazanmanın en güvenilir yolu da buydu. Çenesini dağıttığı için Gowager hiç içerlememişti ona. Bu bir oyundu ve ikisi de biliyordu bu oyunu. Ve bile bile de oynamışlardı. Tom King hiç de konuşkan biri değildi. Pencerenin önüne oturmuş, kös kös bir sessizlik içinde ellerine bakıyordu. Ellerinin üst düzeyindeki damarlar genişlemiş, kabarmıştı. Parmaklarının eklem yerleri ise ezilmiş, kullanıldıkları işe uygun düşecek biçimde çarpık çurbuk, eğri büğrü olmuştu. Bir insanın yaşamının atar damarlarına bağlı bulunduğundan haberi yoktu Tom King'in. Ama şu büyük ve kabarık damarların ne demek olduğunu biliyordu. Yüreği en büyük basınçlarla dünyanın kanını pompalamıştı bu damarlara. Şimdi eskisi gibi işlemiyorlardı artık. Esnekliğini yitirmiş gevşek damarlarla birlikte dayanıklılığı da sona ermişti. Şimdi çabucak kesiliyor, veriyordu. Eskisi gibi 20 rauntluk maçlar yapamıyordu artık. Vurduğu yerden ses getiren yumruklarla dövüş dövüş dövüş gongtan gonga coştukça coşuyor, canlandıkça canlanıyor, halatlara dek sürüyor, halatlara dek sürülüyor. En sonunda 20. roundda en büyük coşkunluk, en büyük hız, bütün salon ayağa fırlıyor, çığlık çığlığa bağırıp çağırmalar, saldırıyor vuruyor, eğilip bükülüyor, yumruk yağmuruna tutuyor, yumruk yağmuruna tutuluyor ve bütün bu süre boyunca yüreği damarlarına boyuna kan pompalıyor. İşte o zamanlar şişen damarlar çökgeçmeden yine büzlü verirdi ama herkesin de belli belirsiz de olsa eskisinden bir parça daha şişkinleşmiş hale gelirdi. İşte şimdi bu damarlara ezik ekrem yerlerini dikmişti gözlerini. Ellerinin bir an için gençliğindeki o eski güzellikleri canlandı gözlerinin önünde. ilk eklem yerini beni Jonas'ın, namı diğer Korkunç Galyalı'nın kafasında ezmişti. Açlıktan içinin kıyıldığını duydu yine. Kocaman yumruklarını sıktı. Boğuk bir küfür savurduktan sonra yüksek sesle ''Bilimey, bir kalem pirzola olsaydı ah, diye homurdandı. Karısı özür dilercesine Burk'u da, Savli'yi de denedim, dedi. Vermiyorlar ha? Hayır, metelik koklatmıyorlar. Burk dedi ki... Kadın kengküm etmeye başladı. Söylesene yahu, ne dedi? Bu gece Sandal'ın sana ne yapacağı belli olmazmış. Hem borcumuz da gırtlağımızı çoktan aşmışmış. Tom King hamurdanmakla eğitindi. Yanıt vermedi, dalgınlaşmıştı. Gençlik günlerinde bulldog ter yer kırması bir köpeği vardı. Habire pirzolayla beslerdi o köpeği. O günlerde burk bin pirzolalık kredi açardı. Gel gelelim eski çamlar bardak olmuştu artık. Tom King yaşlanıyordu. İkinci sınıf kulüplerde dövüşen yaşlı adamlara satıcıların büyük çapta veresiye hesap açmaları olacak iş değildi. Sabah kalkar kalkmaz canı pirzola istemişti. Şimdi de gözünde tutuyordu. Bu dövüşe hiç de doğru dürüst hazırlanmış değildi. Kurak mı kurak yıllarından birini yaşıyordu Avustralya. Pahalılık, kıtlık almış yürümüştü. En önemsiz bir iş bulmak bile zordu. Antrenman yapmak için birlikte çalışabileceği bir arkadaşı yoktu. Kursağına doğru dürüst bir şeylerin girmesi şöyle dursun, yedikleri dişinin kovuğuna bile gitmiyordu. Birkaç günlüğüne bir kanal kazma işinde çalışmış, bacaklarını hale yola koymak için sabahın köründe kalkarak domayın çevresinde koşmuştu. Ama zordu bu işler. Birlikte çalışacağın bir antrenman arkadaşın yoksa ve evde ekmek bekleyen bir kadınla iki çocuğun varsa çok zordu. Sandılla maç yapacağını işten satıcılar veresiye kesmişlerdi. Gayet'i kulübün sekreteri 3 İngiliz lirası avans vermişti ona. Yitirecek olanın alacağı paraydı bu. Daha çoğunu vermeye yanaşmamıştı. Arada bir eski arkadaşlarından 3-5 şilin bulabiliyordu. Daha da çok borç verirlerdi ya, kurak bir yıldı. Kendileri de darda kalmıştı. Hayır, bu gerçeği örtbas etmenin yararı yoktu. Yeterince hazırlanamamıştı bu dövüşe. Daha iyi beslenmeli, kafası dinç olmalıydı. Üstelik adam kırkına bastı mıydı, yirmilik bir delikanlı gibi hadi ince forma girmiyordu öyle. Saat kaç Lizzie? diye sordu. Karısı sorup öğrenmek için holün karşısına gitti. Az sonra döndü. Sekize çeyrek var. Birkaç dakikaya kadar ilk maçı başlatırlar. Dedi. Bu bir deneme maçıdır yalnızca. Ondan sonra Dealer Wells ile Gridley arasında dört roundluk bir maç. Daha sonra da Starlight'la denizci miymiş neymiş bir herif arasında on round Benim sıram bir saatten önce gelmez On dakikalık bir sessizliğin sonunda ayağa kalktı Doğrusunu istersen Lizzy, Bu karşılaşmaya doğru dürüst hazırlanamadım ben Şapkasını aldı kapıya doğru yürüdü Kadını öpmeye kalkmadı Dışarı çıkarken onu hiç öpmezdi Ama bu gece kadın öptü onu Kollarını boynuna doladı Yüzüne eğmesini sağlayarak öptü kocasını Adamın iri yarı yapısı yanında kadın pek ufacık tefecik görünüyordu Şansın açık olsun Tom dedi Göreyim seni yen onu Evet yenmem gerek diye yeniledi adam Lamucimi yok bu işin yenmem gerek Kadın sımsık sarılırken adam içtenlikle gülümsemeye çalıştı Karısının omuzları üzerinden tam takır odaya bir göz gezdirdi Dünyada olup olacağı bütün varı yahu, kirası ödenmemiş o oda, karısı ve de iki çocuğuydu işte. Şimdi dışarı gece karanlığına çıkıyor, dişisine ve yavrularına bir lokma et parası kazanmaya gidiyordu. Ama makinesinin başına giden, modern bir emekçi gibi değil, eski, ilkel, çok büyük yaratıklar gibi hayvanca dövüşmeye gidiyordu o eti kazanmak için. ''Yenmem gerek.'' diye yineledi. Bu kez umutsuzca bir hava vardı sesinde. Kazandım mı papeli doğrulttum demektir. Bu parayla bütün borçlarımı ödeyebilirim. Elimde de epeyce bir para kalır üstelik. Yenilirsem avucumu yalarım. Eve dönecek tramvay parasını bile alamam. Maçı yetirenin alacağı paranın tümünü avans olarak çektim sekreterden. Hoşça kal koca kadın. Kazanırsam doğruca eve gelirim. Kadın, holde kocasının ardı sıra seslendi. Uyanık kalıp bekleyeceğim seni. Gayet kulübü, Tam iki mil çekiyordu. Yürürken eski parlak günlerini anımsadı. Baş tacı edildiği o günleri. Bir zamanlar, New South Wales ağır siklet şampiyonuydu. Dövüşeceği yere otomobille giderdi. Dönüşte çoğunlukla ağır siklete düşkün hayranları onunla gelir, araba parasını sen vereceksin, ben vereceğim diye çekişirlerdi. Şu Tommy Burns ve Yankee Jake Johnson. Onlar otomobille gidip geliyordu. O ise kendisi taban tepiyordu şimdi. Ve herkes bilirdi ki dövüş öncesinde iki mil taban tepmek hiç de iyi bir şey değildir. Yaşlı biriydi artık o. İçi geçmişti ve içi geçenlere kimse metelik vermezdi. Paklasa paklasa kanalı ameliliği paklardı ona artık. Ama ezik burnunu, şişip kulaklarını görünce bu işi vermek için bile mırın kırın ediyorlardı. Bir sanat öğrenmediği için pişmanlık duyuyordu. Bir baltaya sap olsaydı sonu böyle olmazdı. Ama bu duruma düşeceğini kimse anlatmamıştı ona. Hoş anlatmış olsalardı bile bir kulağından girip öbüründen çıkardı. İşler nasıl da tıkırında gidiyordu o zamanlar. Oluk gibi akan paralar. Hep yengeyle biten kran kran'a dövüşler. Aradaki dinlenme ve yan gelip yatma dönemleri. Adım başında bitiveren yağcılar, sırt sıvazlayışlar, el sıkışlar, kendisiyle beş dakika çene çalabilmek onuruna erişebilmek için içki ısmarlayan beyefendiler. Ve en göz kamaştırıcı an, avaz avaz bağıran kalabalık, dövüşün fırtına gibi bitiverişi, hakemin kün kazandı" deyişi ve adının ertesi günkü spor sütunlarında boy gösterişi. Hey gidi günler hey! Ama şimdi şimdi dank ediyordu kafasına. Yere serdikleri kocamış, içi geçmiş boksörlerdi hep. Kendisi gençti, yükseliyordu. Oysa onlar yaşlıydılar, çöküyorlardı. Onları yenmek elbette ki çocuk oyuncağı kadar kolaydı. Şaşılacak bir yanı yoktu ki bunun. Çünkü damarları şişkindi onların. Ellerinin eklem yerleri ezikti. O zamana dek yaptıkları sayısız dövüşten kemikleri yorgun düşmüştü. Rush Cutters Bay'de 18. roundda yaşlı Stovesher Bill'in nakavt anımsadı. Koca Bill soyunma odasında bir bebek gibi hüngür hüngür ağlamıştı. İhtiyar Bill... Ev kirasını bile ödeyememişti belki. Belki de evinde karısıyla çocukları vardı. Ve belki Bill'in canı dövüş günü bir kalem perizola çekmişti de ağzını havaya açmıştı. Bill sonuna kadar canını dişine takarak dövüşmüş, başına geleni sineye çekmesini bilmişti. Şimdi aynı şey kendi başına geldikten sonra daha iyi anlıyordu her şeyi. 20 yıl önce o gece Stoyshire Bill çok daha büyük bir şey için dövüşmüştü. Oysa çiçeği burnunda Tom King ise ününe ün katmak ve kolay para kazanmak için dövüşmüştü. Sonradan soyunma odasında Stoucher Bill'in ağlamasına şaşmıyordu artık. Eh ne de olsa bir adamın ömrü boyunca çıkaracağı dövüş sayısı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Oyunun değişmez yasasıydı bu. Adamın biri bir bakmışsın kıran kırana geçen yüz maça bana mısın bile demez. Başka birinin gücü ancak 20 maçlıktır. Her birinin kendi yapısına ve gücünün niteliğine göre sınırlı bir maç sayısı vardır. Bu dövüşleri bitirdi mi işi de bitmiş demektir. Evet... Kendisi dövüş sayısı açısından çok daha fazla sayıda zorlu ve kıyasaya maçlar yapmıştı. Yüreğini ve ciğerlerini patlatasıya dövüşmüştü. Atar damarları esnekliğini yitirmiş, o kıvrak genç kasları boğum boğum yumru yumru olmuş, sinirleri ve gücü yıpranmış, canını dişine taka taka, beyni ve kemikleri yorgun düşmüştü. Evet, bu açıdan onların hiçbiri su dökemezdi eline. Eski dövüş arkadaşlarından hiçbiri kalmamıştı ortalıkta. Eskilerin sonuncusuydu o. Hepsinin eleklerini duvara asışlarını görmüştü. Hatta kimilerinin eleklerini duvara asmalarında onun da parmağı olmuştu. Eskilerin karşısında denemişlerdi onu. Sapır sapır döküvermişti onları. Gülerdi o zaman. Yaşlı Stoysher Bill gibi boksörler soyunma odasında ağlarlarken... O gülerdi ve işte şimdi artık kendisi de kocamış biriydi ve karşısında gençleri deniyorlardı. Şu Sandal denilen herif de bunlardan biriydi işte. Ardından nice nice utkuyla bitirilmiş dövüşler bıraktıktan sonra Yeni Zelanda'dan buraya gelmişti. Ne var ki Avustralya'da kimse tanımıyordu onu. Bu yüzden de ihtiyar Tom King'in karşısına çıkarmışlardı. Eğer Sandal iyi bir dövüş çıkarırsa daha iyi boksörlerle dövüştürülür, daha çok para kazanırdı. Bu durumda göz doldurmak için varını yoğunu ortaya koyacağı, vahşi bir dövüş çıkaracağı kuşkusuzdu. Bu maçı kazanmakla her şeyi kazanmış olacaktı. Paraysa para, ünse ün, meslekse meslek. Tom King ise ün ve servete giden yolu tıkayan yaşlı, can sıkıcı bir kütükten başka bir şey değildi. Otuz papelin dışında kazanacak hiçbir şeyi yoktu. Bu parayı da ev sahibine bakkala çakkala verip borcunu kapatacaktı. İşte Tom King aklından bunları geçirirken, coşkuyla, sevinçle yükselen, yenilmez gençlik, büklüm büklüm kasları, ipeyimsi teni, yorgunluk nedir bilmeyen sapa sağlam yüreği ve ciğerleriyle, gücün kuvvetin sınırlı oluşuna bıyık altından gülüp geçen gençliğin görüntüsü canlandı gözlerinin önünde. Evet, gençlik nemesisti. Gençlik, kocamışları çiğneyip geçerdi ve bunu yaparken kendi kendini de yıkıp geçtiğine bakmazdı hiç. Atar damarlarını genişletir, parmaklarının oynak yerlerini ezer ve sonra karşısına çıkan gençlik yıkıp geçiverirdi onu. Gençlik hep ama hep gençlikti çünkü. Kocayan elden ayaktan düşense yalnızca yaşlılıktı. Kestlerik caddesinde sola saptı. Üç sokak sonra da G Yeti'ye geldi. Kapı önünde bekleşen çocuk kalabalığı saygıyla yol açtı ona. İçlerinden birinin başka birine ''İşte o! Tom King bu işte!'' dediğini işitti. İçeride soyunma odasına giderken sekreterle karşılaştı. Yüzünden kurnazlık akan, açık göz bir genç olan sekreter elini sıkarak ''Kendini nasıl hissediyorsun Tom?'' diye sordu. ''King?'' ''Demir gibi!'' diye yanıt verdi. Yalan söylediğini biliyordu bal gibi. Eğer bir tek papeli olsaydı, şöyle kanlı canlı bir kalem pirzola için o anda harca'yı verirdi. Ardından yardımcıları ile soyunma odasından çıkıp da aradaki yoldan salonun ortasındaki dört köşe ringe doğru ilerlerken beklemekte olan kalabalıktan alkışlar, çığlıklar yükseldi. Sağdan soldan verilen selamlara karşılıkta bulundu. Bu yüzlerden pek azı tanıdık geliyordu ona. Çoğu çocuk yüzleriydi bunların. Dört köşe ringe çıkıp da ilk başarılarını kazanmaya başladığı sıralarda bunların çoğu doğmamıştı bile. Bir sıçrayışta çıktı yüksek platforma. Halatların arasından geçti. Kendi köşesine gidip açılır kapanır iskemleye oturdu. Hakem Jake Ball yanına geldi. Elini sıktı. Bol, 10 yılı aşkın bir süredir ringe dövüş için çıkmamış bir boksör eskisiydi. King, bu maçın hakemliğini onun yapacak oluşuna sevinmişti. Her ikisi de kocamışlardandı. Eğer Sandal'a kaş göz arasında kural dışı birkaç yumruk yapıştırırsa, Bol'un bunu görmemezlikten geleceğini biliyordu. Gözü yükseklerde genç ağır sikletler, birbiri ardından ringe çıkıyor, hakem de onları seyircilere tanıtıyordu. Ayrıca onların adına meydan okuyordu. Bol, genç pronto diye ilan ediyordu. Kuzey Sidney'den, ödülden başka elli sterlinde kendisi koyuyor ortaya, meydan okuyor. Seyirciler alkışlıyorlardı. Sandal halatların arasından geçip de köşesine otururken yine alkış koptu. Tom King ringin üstünden dikkatle süzdü onu. Birkaç dakika sonra kıran kırana, kıyasaya bir dövüşe girişecek, ikisi de varını yoğunu ortaya koyarak birbirlerini baygın düşürmeye çalışacaklardı. Ama pek az bir şey görebiliyordu. Çünkü sandalın üzerinde de tıpkı kendisinde olduğu gibi bir su yeterli ring giysileri vardı. Kıvırcık sarı saçların çevrilediği yüzü son derece yakışıklıydı. Güçlü kaslarla bezenmiş kalın boynu ve densel görkemini açıkça belirtiyordu. Genç Pronto önce bir köşeye sonra öbürüne gitti. Meydan okumalar sürüyordu. Gençlik olduğu olası tırmanırdı bu halatların arasından. Tanınmayan aç gözlü gençlik güç ve ustalık açısından kazananla boy ölçüşebileceğini, onunla kozunu paylaşmaya hazır olduğunu insanlığa haykırırdı hep. Birkaç yıl önce yani yenilgi nedir bilmediği zamanlarda Tom King'in canına tak etmişti bu ün peşrevleri. O zamanlar alay ederdi onlarla. Ama şimdi oturduğu yerde şaşkına dönmüştü. Gençliğin görüntüsü bir türlü silinmiyordu gözlerinin önünden. Durmadan gençler yükseliyordu boks oyununda. Halatlar arasından ortaya fırlıyor ve bağırarak kafa tutuyorlardı. Kocamışlar ise durmadan yetip gidiyorlardı onların önünde. Gençler kocamışların üstüne basarak yükseliyorlardı. Gençler ardı arkası kesilmeksizin daha çok daha çok geliyordu. Karşı konulmaz bastırılmaz gençlik. Ve durmadan kocamışları silip süpürüyorlardı. Kendileri de kocuyor, elden ayaktan düşüyor. Onlar da yokuş aşağı iniyorlardı. Onların da arkalarında itip kakan zorlayıp bastıran ölümsüz gençlik bulunuyordu. Ardından yeni bebekler büyüyor, eskilerin pabuçlarını dama atıyorlardı. Derken daha başka bebekler geliyor, Sonsuzluk gidiyordu bu. İşte bu, tuttuğunu her zaman koparacak ve asla ölmeyecek olan gençlikti. King basının hocasına bir göz attı. Sportsman'dan Morgan ile Referee'den Corbett'i başı ile selamladı. Sonra ellerinin oynak yerlerine sarılıp bandajları dikkatle gözden geçiren Sandal'ın yardımcılarından biri önünde eldivenlerini geçirip sıkıca bağlamaları için ellerini kendi yardımcıları Sid Sullivan ile Charlie Betts'a uzattı. Bu sırada kendi yardımcılarından biri de aynı incelemeyi yapmak için Sandal'ın köşesinde bulunuyordu. Sandal'ın pantolonunu çekip çıkardılar. Ayağa kalkarken de kazağını yukarı sıvayıp başından yukarı sıyırdılar. Ve Tom King ona baktı. Geniş göğüslü, sağlam yapılı, beyaz ipeğimsi derisi altında kımıl kımıl, büklüm büklüm kaslarıyla gençliği gördü. Tepeden tırnağa yaşam fışkırıyordu bu gövdeden. Tom King bu yaşam gücünü biliyordu. Bu yaşam gücü Uzun dövüşler boyunca zonklayan vücudunun gözeneklerinden tazeliğini sızdırmamış, gençliğin hakkını ödememiş, girdiği her dövüşten biraz daha yıpranmış, biraz daha yaşlanmış olarak çıkmamıştı henüz. İki adam birbirlerine doğru ilerledi. Gong vurup da yardımcılar açılır kapanır iskemdelerle ringten paldır küldür inerlerken ortada el sıkıştılar. Hemen ardından dövüş durumuna geçtiler. Ve Sandal çelikten bir yay mekanizması gibi birden boşanarak ileri atıldı, geri çekildi, yeniden saldırdı, gözlere bir sol oturttu, kaburgalara bir sağ yapıştırdı, eğilerek karşı yumruğu savuşturdu. Çevik sıçrayışlarla dans edeyi de uzaklaştı, sonra yine dans ederek korkunç bir saldırıya geçti. Atak ve akıllıydı, göz kamaştırıcı bir gösteriydi bu, seyircilerin keyfine diyecek yoktu, haykırıyorlardı. Ne var ki King'in gözleri hiç mi hiç kamaşmamıştı. Nice dövüşler geçmişti onun başından. Ne gençler görmüştü. Neler neler. Bu vuruşları iyi bilirdi. Çabuk ve telaşla atılmış tehlikesiz yumruklardı bunlar. Daha başından sıkı tutup işi bir an önce bitirmek istiyordu Sandal. Beklenmedik bir şey değildi bu. Gençlik böyle yapardı işte. Vahşi bir baş kaldırı ve gemi azıya almış çılgınca bir saldırıyla üstünlüğünü ve görkemliliğini ileri sürerdi. Karşısına çıkanı sınırsız gücüyle, ateşiyle bezirerek alt etmek isterdi. Sandal tez ayaklıydı. Kabına sığamıyor. Bir bakmışsın şurada, bir bakmışsın burada, bir bakmışsın her yerde. Durduğu yerde duramıyor, beyaz et ve can yakıcı kaslarla donatılmış şaşılası, göz kamaştırıcı bir saldırı makinesi halinde atılıyor, geri çekiliyor, binlerce hareket arasında o oyundan bu oyuna bir mekik gibi uçarcasına kayıyor ve bütün bunları kendisiyle talih arasına dikilmiş olan Tom King engelini yerle bir etme amacına hizmet etmek için yapıyordu. Tom King ise dişini sıkıp dayanıyordu. İşini bilirdi o. Ve gençlik elden gitmiş olsa da gençliği de biliyordu artık. Rakibinin istimi üzerindeyken elden bir şey gelmezdi. Gücünün hiç değilse birazcık azalacağı zamana dek beklemek zorundaydı. Böyle düşünürken gülümsüyordu. Derken tepesine okkalı bir yumruk yemek için bile bile eğildi. Gerçi alçakça bir şeydi bu yaptığı. Ama boks oyununun kurallarına bal gibi uygundu ya ona bak. Hem herkes kendi parmaklarının oynak yerlerini korumasını bilmeliydi. Eğer göz göre göre rakibinin tepesine tepesine vurmakta diretir ve bir yerini kırarsa, eh o zaman talihine küssündü. King daha çok eğilse yumruğun ıska geçmesi işten bile değildi. Ama kendi ilk dövüşlerini ve korkunç galyalının kafasında parmağının oynak yerini ilk kez kırışını anımsadı. Oyunu hakkını vererek oynamalıydı. O yumruk Sandal'a pahalıya patlamış, parmağının oynak yerini ezmişti. Şimdi Sandal'a vız geliyordu böyle bir şey. Aldarış etmeden sürdürecekti bunu. Alabildiğine sert yumruklarla dövüşecekti. Ruhu bile duymayacaktı. Gel gelelim sonra uzun ring çarpmaları belini bükmeye başlayınca oynak yerine ezdiğine pişman olacaktı. Dönüp de eski günlere şöyle bir baktığında onu Tom King'in kafasında nasıl ezdiğini anımsayacaktı. Birinci round tümüyle sandalındı. Fırtına gibi ataklarla ortalığı kasıp kavurmuş, bütün salonu çığlık çığlığa bağırtmıştı. King'i yumruk yağmuruna tutarak ezmiş, King ise bir şey yapmamıştı. Tek yumruk bile atmamış, devirici bir yumruk almamak için durmadan kapanarak, eğilip büzülerek, kenetlenerek kaçınmıştı. Arada bir saldırıya geçer gibi yapmış, yumruk alınca aptallaşmış gibi başını siltmiş, başına güç harcamamak için hoplayıp zıplamaya kalkmadan ortalıkta dolaşıp durmuştu. İhtiyatlı yaşlılık, Kıyasaya bir kavgaya tutuşmayı göze almadan önce Sandal'daki öfke yatışmalı, gençlik köpüğü sönmeliydi. King'in tüm hareketleri yavaştı. Yolunca yordamıncaydı. Ağır göz kapakları altından bön bakan gözleri uyku sersemi ve şaşkın bir hava veriyordu ona. Ne olursa olsun yine de her şeyi görürdü bu gözler. Yirmi yıl boyunca ringte her şeyi görmeye alışkındılar. O gözler ki inmek üzere olan bir yumruk karşısında titremez, kırpışmaz... Yumruğun gelişini ve uzaklığının serin kanlılıkla ölçüp biçerdi. Round bitiminde bir dakikalık dinlenme için köşesine oturdu. Ayaklarını ileri uzattı. Kollarını halatlara yasladı. Yardımcılarının salladığı havludan gelen havayı içine çekmeye başladı. Soluk aldıkça göğsü ve karnı körük gibi inip kalkıyordu. Gözlerini yummuş, seyircilerden gelen haykırışlara kulak kabartmıştı. ''Niye dövüşmüyorsun? Ellerin armut mu topluyor Tom?'' diye bağırıyordu birçokları. Sakın ondan korkmuş olmayasın ha! Ön sıralarda oturan bir adamın kasları tutulmuş dediğini işitti. Daha çabuk davranamaz. Sandal'a benden bire iki papel işler. Gong çaldı. İki adam köşelerinden kalkıp ilerledi. Aradaki uzaklığın dörtte üçünü Sandal yürümüştü. Maça bir an önce başlamaya can atıyordu. Oysa King bir iki adım atmakla yetinmişti. Tutumlu davranmak, Gücünü boşu boşuna harcamak istemiyordu. Zaten yeterince antrenman yapmamış, gerektiğince beslenememişti. Bu yüzden her adımını denk atması gerekiyordu. Üstüne üstlük ringe geleceğim diye iki millik yol tepmişti. İkinci raundunda da birincisinden pek farklı bir yana olmadı. Sandal fırtına gibi saldırdıkça seyirciler ''King ne diye dövüşe girmiyor?'' diye kızgın kızgın sorup duruyorlardı. King saldırırmış gibi yaparak bir iki yavaş yumruk salladı. Bunun dışında sürekli kapandı, sarıldı, eğilip büküldü. Sandal elini çabuk tutuyor, maçı hızlandırmak istiyor, aklını kullanan King ise hesapla giderek ona ayak uydurmuyordu. Rinklerin yıprattığı yüzünde hınzırca bir gülümseme vardı. Yalnızca yaşlılara, özgü bir kıskançlıkla gücünü çarçur etmemeye çalışıyordu. Sandal gençlikti ve gençliğin eli açıklığıyla bol keseden saçıp savuruyordu gücünü. King, Ringing generaliydi, nice uzun ve amansız savaşlar görmüş geçirmişti. Rakibini serin kanlı bakışlarla süzüyor, elini yavaştan alarak Sandal'ın şişmesini, hızının kesilmesini bekliyordu. Seyircilerin çoğu King'in klas açısından rakibiyle boy ölçüşemeyecek kadar sıfırı tükettiği kanısındaydı ve bu kanılarını da Sandal üzerine bire üç bahse tutuşmakla gösteriyorlardı. Ama King'in eski günlerini bilen birkaç aklı başında kimse de vardı aralarında. Bunlar kazanacakları paraya çantada keklik gözüyle bakıyorlardı. Üçüncü round da öbürleri gibi başladı. Tek yanlı oyunun ipleri Sandal'ın elindeydi. Dövüşen maçı çekip çeviren oydu. Yarım dakika geçmişti ki aşırı özgüveni yüzünden Sandal açık verdi. Bu açığı yakalar yakalamaz King'in gözleri kıvılcımlandı. Sağ kolu şimşek gibi çaktı. Bu onun ilk gerçek yumruğuydu. Daha sert olması için yarım dönüş yapmış ve kolunu büküp vücudunun tüm ağırlığını ekleyerek bir direk savurmuştu. Uyuklarken birdenbire yıldırım gibi pençe atan bir aslana benziyordu. Sandal yumruğu çenesinin yanına iyince bir boğa gibi yere serildi. Seyirciler ise ses soluk vermişti. Bir an afalayıp kaldılar. Sonra hayranlıkla alkışlamaya başladılar. Kim demiş kasları tutulmuş diye adam bir mu balyoz gibi yere yapıştırıveriyordu işte. Sandal feleğini şaşırmıştı. Dönüp doğrulacak oldu. Ama yardımcıları bağıra çağıra saniyelerin sayılmasını beklemesini söyleyince kalkmadı. Bir dizi üstüne çökmüş, kalkmaya hazır durumda bekliyordu. Bu sırada hakem üstüne eğilmiş, kulağına doğru bağırarak saniyeleri saymaktaydı. Dokuzuncu da hemen yerinden fırladı. Dövüş durumuna geçti. Tom King karşısında duruyor, yumruğunu çene ucuna 2-3 santim daha yakın oturtamayışına yerini yordu. Nakavt olması işten bile değildi o zaman. Kendisi de otuz papeli alır, karısına ve çocuklarına götürmek üzere evin yolunu tutardı. Round, sürüp gidiyordu. Üç dakikanın bitimine az kalmıştı. Sandal, rakibine ilk kez saygı duydu. King ise yine uyuşuktu. Gözlerinden uyku akıyordu sanki. Round sonuna yaklaşılırken, King, yardımcılarının halatlar arasında içeri atlamak üzere çömeldiklerini gördü. Dövüşe dövüşe kendi köşesine doğru çekildi. Gong çalar çalmaz da bekleme eskemlesine oturdu. Sandal ise kendi köşesine gitmek üzere ringi boydan boya çaprazlamasına yürümek zorunda kaldı. Gerçi ufak tefek şeylerdi bunlar ama işin püf noktasıydı. Damlaya damlaya göl olurdu. Sandal oraya kadar yürümek için fazladan adım atacak, enerji harcayacak ve o paha biçilmez değerdeki bir dakikalık dinlenme süresinin bir bölümünü harcamış olacaktı. Her round başında King köşesinden yavaşça doğruluyor Aradaki uzaklığın çoğunu rakibi yürüsün diye bekliyordu. Her raunt bitiminde ise dövüşü kendi kaşısına doğru sürükleyen King böylece hemen oturabiliyordu. King'in gücünü cimrice sakındığı, Sandal'ın ise hovardaca saçıp savurduğu iki round daha geçti. Sandal'ın dövüşü durmadan hızlandırmaya çalışması King'in canını sıkıyordu. Üstüne yağdırılan yumruklardan birçoğu hedefini buluyordu çünkü. Yine de o inatçı yavaşlığında direniyordu King. Maça asılması için avaz avaz bağıran kafası kızgın gençlerin sözlerine kulak asmıyordu hiç. Altıncı rauntta Sandal yine boş bulunup açık verdi. Tom King'in o müthiş sağı yine şimşek gibi çakıverdi çenesinde. Ve Sandal yine dokuza dek saniyelerin sayılmasını bekledi. Yedinci rauntta Sandal'ın hızı kesileri gibi oldu. Şimdiye dek hiç böylesine çetin bir dövüşe girmemişti. Pabucun pahalı olduğunu anlıyordu artık. Tom King kocamışın biriydi. Ama bugüne dek karşılaştığı kocamışlardan daha iyiydi. Öyle bir kocamıştı ki bu, kafasını kullanıp serin kanlılığını yitirmiyordu hiç. Savunma da çok ustaydı. Yumrukları balyoz gibiydi. Her iki yumruğunda da nakavtı taşıyor, vurdumu yeri öptürüveriyordu adama. Bereket versin, sık sık yumruk atmaya kalkmıyordu Tom King. Parmaklarındaki ezik yerleri aklından çıkarmıyordu. Bu ezik parmakların maç bitimine dek dayanabilmesi için boşuna boşuna vırt sırt yumruk atmaması gerektiğini biliyordu. Köşesine oturmuş, rakibine bakarak dinlenirken kendi bilgisiyle Sandal'ın gençliği birleşse ortaya bir dünya ağır sıklet şampiyonu çıkardı diye düşünüyordu. Gel gelelim güçlük buradaydı işte. Sandal hiçbir zaman dünya şampiyonu olamazdı. Bilgisi yoktu ve bu bilgiyi de ancak ve ancak gençliği pahasına satın alacaktı. Bilgiyi elde edeyim derken de gençlik elden gidecekti. King, bildiği her avantajdan yararlanmaya bakıyordu. Göğüs göğüse geldiklerinde fırsatı kaçırmıyor, hemen sarılıyordu. Her kenetlenişinde de rakibinin kaburgalarına sertçe omuz atıyordu. Ring felsefesi açısından böyle bir omuz darbesi rakibi hırpalama yönünden yumruk kadar etkili olabilirdi. Üstelik yumruk atarken harcanan güçten çok daha azını gerektirirdi. Ayrıca King, Kenetlendikleri zaman tüm ağırlığıyla rakibinin üstüne abanıyor, kopmak için de elini ağırdan alıyordu. Bu durumda hakem hemen araya girip onları ayırıyor ve henüz dinlenme numaralarını öğrenmemiş olan Sandal, hakeme ister istemez yardımcı olmak zorunda kalıyordu. Uçacakmış gibi duran o göz kamaştırıcı kollarını, kımıl kımıl kaslarını kullanmadan edemiyordu Sandal. King, kaburgaları omuzatarak kenetlenip de başını rakibinin sol koltuk altına soktuğu zaman, Sandal hiç sektirmiyor, hemen sağ yumruğunu kendi arkasından dolaştırıp, King'in ileri uzanmış suratına vuruyordu. Ustaca bir vuruştu bu. Seyirciler bayılıyordu. Ama hiç de tehlikeli değildi. Ve işte bunun içindir ki, boşu boşuna çaba harcayarak havanda su dövmekten farksızdı. Gel gelelim, öyle güçlüydü ki, yorulmak nedir, durdurak nedir bilmiyordu Sandal. King ise sırıtıyor, canla başla dayanıyordu. Sandal sert bir sağ oturtlu karnına. İlk bakışta King bu okkalı yumrukla sarsılmış gibi görünüyordu ya, öyle değildi. Yumruğun hedefine inmesinden hemen önce King sol eldiveniyle rakibinin kol kaslarına kaşla göz arasında dokunu vermişti. Bu dokunuşun ne demek olduğunu bilse bilse ringin emektarları bilirdi. Yumrukların herkesinde hedefini bulduğu doğruydu ama herkesinde omuzla dirsek arasındaki kaslara şöyle bir dokunmak bu vuruşların gücünü sıfıra indirmeye yetiyordu. King'in sağ yumruğu dokuzuncu roundda bir dakika içinde tam üç kez rakibinin çenesinde patladı. Ve Sandal o ağır gövdesiyle 3 üç kez yeri öptü. Ve her seferinde dokuz sayılana dek bekledikten sonra tam zamanında ayağa kalktı. Kendi kendini şöyle bir sarsıp silkindi ama hala güçlüydü. Hızı kesilmişti. Boş yere güç harcamıyordu artık. Daha akıllı uslu dövüşüyordu şimdi. Ama belli başlı güç kaynağından, gençlikten yararlanmaktan da geri kalmıyordu. Oysa King'in başlıca güç kaynağı deneyimiydi. Canlılığı gidip dinçliği azaldıkça onların yerine uzun dövüşlerden kazandığı bilgi ve ustalıkla kapatıyor, gücünü hesaplı harcıyordu. Yalnızca akıntıya kürek çekmemeyi öğrenmekle kalmamıştı o. Rakibini aldatarak havanda su dövdürmenin yollarını da öğrenmişti. Ardı arkası kesilmeyen ayak, el ve vücut çalımlarıyla şaşırtmaca vererek Sandal'ı geriye doğru hoplayıp zıplamaya, eğilip bükülmeye, karşılıkta bulunmaya zorluyordu. King dinleniyordu ama Sandal'ın dinlenmesine asla izin vermiyordu. Yaşlılığın stratejisiydi bu. 10. round başlarında King rakibinin saldırılarını surata attığı sol dirseklerle durdurmaya başladı. Gözünü dört açan Sandal buna bir sol yumrukla karşılık verdikten sonra hafif büküldü ve King'in şakağına doğru bir sağ swing patlattı. Uygun bir yükseklikten atılmamıştı bu yumruk. Bu nedenle de can alıcı bir etkisi olmamıştı. Ne var ki yumruğu yer yemez, King'in gözlerine eskiden beri pek iyi bildiği kapkara bir perde indi. Dünyası kararı verdi. Bir saniye ya da bir saniyeden de daha kısa süren bir zaman parçası içinde kendinden geçti. Bir an için sıçrayarak geri çekilen rakibinin ve daha arkadaki seyircilerin beyaz yüzleri siliniverdi gözlerinin önünden. Hemen ardından yine belirdiler. Tom King bir an için uyumuş da gözlerini yine vermiş gibiydi sanki. Ama bu baygınlık süresi öylesine mikroskobik bir kısalıktaydı ki yere düşmesine yetmemişti. Seyirciler onun sendelediğini, dizlerinin çözüldüğünü ve sonra hemen toparlanarak çenesini sol omuzuna eğip kapandığını görmüşlerdi. Sandal bu yumruğu birkaç kez yineleyerek King'i sersemletti. Derken King de kendini savunmak için bir karşı saldırıya geçti. Sol gösterip geriye doğru yarım adım attı. Aynı anda var gücüyle aparküt savurdu. Öylesini ayarlamıştı ki bu yumruğu eskiv yapmakta olan Sandal'ın tam suratında patladı. Sandal'ın ayakları bir anda yerden kesilerek havada büküldü ve tepetaklak yere düştü. King iki kez başardı bunu. Sonra coştu. Yumruk ata ata iplere sıkıştırdı rakibini. Sandal'ın toparlanmasına, kendine gelmesine fırsat vermiyor, yumruk yağmurunu tutuyordu. Seyirciler hop oturup hop kalkıyor, haykırışlarla, alkışlarla bütün salon çın çın çınlıyordu. Ama Sandal'ın gücüne ve dayanıklılığına diyecek yoktu. Ayakta kalmayı başarabiliyordu hala. Görünüşe bakılırsa nakavt kesindi. Bu eziyetin korkunçluğundan dehşede düşen bir polis komiseri dövüşü durdurmak üzere ringin kıyısına çıkmıştı. Raundun sonunu bildiren gong çaldı. Sandal sendeleyerek köşesine gitti. Komisere karşı çıkarak güçlü ve sapa sağlam olduğunu söyledi. Kanıtlamak için de iki kez sıçradı. Polis komiseri bunun üzerine yerine döndü. Köşesinde soluk soluğa arkasına yaslanmış olan Tom King, düş kırıklığına uğramıştı. Maç durdurulmuş olsaydı, hakem onun yendiğini bildirecek, para kesesi de onun olacaktı. Sandal gibi değildi o. Onun gibi meslekte hızla yükselmek, ün kazanmak için dövüşmüyordu. Otuz papel uğruna dövüşüyordu. Ve işte şimdi Sandal, bu bir dakikalık dinlenme süresinde gücünü yeniden kazanacaktı. Her şey gençlik için. Bu söz birden dank verdi King'in kafasına. Ona ilk kez işitişini anımsadı. Stavscher bile devirdiği gece duymuştu. Dövüşten sonra ona içki kısmarlamış olan çıtkırıldım beyefendi sırtını sıvazlayarak söylemişti bu sözleri. Her şey gençlik için. Yerden göğe kadar haklıydı çıtkırıldım. Bundan uzun bir süre önce o gece King gençlikti. Oysa bu gece gençlik karşı köşede oturmaktaydı. Kendisiyle yarım saattir dövüşen yaşlı bir adamdı. Sandal gibi dövüşmüş olsa 15 dakika bile dayanamazdı. Üstelik gücünü toparlayamıyordu bir türlü. Kendini koyverip şişmiş atar damarları, çatlayasıya yorulmuş yüreği, round aralarında gücünü yeniden toparlamasını sağlamıyordu. Üstelik daha işin başındayken bile yeterince güçlü değildi. Bacakları ağırlaşmış, kramp girmeye başlamıştı. Dövüş öncesinde o iki millik yolu tepmemesi gerekirdi. Ayrıca o sabah kalkar kalkmaz yemek için yanıp tutuştuğu pirzolaya ne demeliydi ya? Kendisine veresiyeyi kesen kasaplara karşı büyük ve korkunç bir kin duydu içinde. Açlıktan karnı zil çalarken dövüşmek yaşlı bir adam için çok zordu. Alt tarafı bir karem pirzolaydı. Küçük bir şeydi bu. Olsun olsun da en iyisi birkaç pene olsundu. Yine de bu küçük şey... Ona otuz papeli kazandıracak olan şey demekti. On birinci roundu açan Gong'la birlikte Sandal ileri fırladı. Dinçlik gösterisi yapıyordu ya, aslında hiç de dinç filan değildi. King bilirdi bunu. Oynadıkları oyun kadar eski bir blöftü bu. Saldırıyı savuşturmak için sarıldı. Sonra birden koptu. Sandal'ın dalış yapmasına göz yumdu. King'in istediği de buydu zaten. Bir sol gösterdi. Böylece rakibinin eğilerek karşılık vermesini sağlamış oluyordu. Sonra yarım adım gerileyerek suratının ortasına oturttuğu bir sağ apar kütle sandal'ı devirdi. Bundan sonra hiç solu kaldırmaksızın bastırdıkça bastırdı. Gerçi kendisi de yumruk alıyordu ya, daha çoğunu vuruyordu. Sandal'ı dağıtıp iplere yapıştırdı. Her türlüsüyle yumruk üstüne yumruk vuruyor ya da sarılmaya kalkar kalkmaz yumrukla geri püskürtüyor, sandal yere serilecek gibi olunca da Tek eliyle yakalayıp öbürüyle vuruyor, yere düşmeyecek biçimde iplere yapıştırıyordu. Herkes çılgına dönmüştü artık. Bütün salon ondan yanaydı. Her kafadan çıkan ses aşağı yukarı aynıydı. ''Patlat Tom!'' ''Ye onu Tom, bakma gözünün yaşına!'' ''Hatladın onu Tom, ha gayret!'' Fırtına gibi bitirivermeliydi maçı. Ringin başına toplanan seyirciler bunu görmek için para ödemişlerdi çünkü. Tom King, yarım saattir titizlikle esirgemişti gücünü. Şimdi ise varını yoğunu bile bile ortaya koyuyor, büyük bir çabayla cömertçe harcıyordu. Bu onun tek şansıydı. Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Eli ayağı kesiliyor, gittikçe güçten düşüyordu. Umudunu, gücünün son kırıntısını tüketmeden önce sayı içinde olsa rakibini yere sermeye bağlamıştı. Vurdukça vuruyor, yüklendikçe yükleniyordu. Yumruklarının ağırlığı ile yıpratma niteliklerini serin kanlılıkla ölçüp biçerken Sandal'ın nakaut edilmesi nedenli zor bir adam olduğunu düşünüyordu. Direnci ve dayanma gücü bitmek tükenmek bilmiyordu. Gençliğin o el değmemiş direnci, o bakir dayanma gücü. Sandal hiç yolu yok, geleceği parlak bir adamdı. Boks iliğine kemiğine işlemişti. Büyük boksör dediğin işte böylesine sağlam yapılı çetin cevizlerden çıkardı ancak. Sandal sersemce sendeliyor, düşecek gibi oluyordu. Ne var ki Tom King de pek iyi sayılmazdı. Bacaklarına kramp giriyor, ellerinin oynak yerleri mızıkçılık ediyordu. Yine de kendini kapıp koyvermeden vücudunu çelik gibi kasıyor, sıkı yumruklar atıyor ve her yumruk atışında da parmaklarının acısı yüreğine oturuyordu. Artık neredeyse hiç yumruk almamasına karşın o da rakibi gibi sıfırı tüketmek üzereydi. Vuruşları hedefini bulmasına buluyordu. Ama yeterli ağırlıktan yoksun. Kof vuruşlardı bunlar. Üstelik her biri aşırı çaba gerektiriyordu. Bacakları kurşun gibiydi. Ağır ağır sürüklüyordu yerde. Bu belirtileri görünce Sandal'ın yandaşlarında bir bağırış çağırıştır gitti. King birden var gücüyle coştu. Kamçılanmıştı sanki. Birbiri ardından iki yumruk attı. Karın boşluğuna, azıcık yukarıya, bir sol, sonra çeneye bir sağ kroşe. ''Aslında hiç de devirici yumruklar değildi bunlar. Gel gelelim.'' Sandal öylesine bitkin ve şaşkındı ki iki büklüm yere verdi. Hakem başına dikilmiş, kulağına doğru bağırarak saniyeleri saymaya başlamıştı. Onuncu saniye sayılmadan önce ayağa kalkamazsa dövüşü yitirmiş demekti. Herkes suspus olmuştu. Çıt çıkmıyordu salonda. King titreyen bacakları üzerinde dinleniyordu. Ölesiye başı dönüyor... Gözlerinin önünde dalga dalga bir surat denizi yayılıp çağıldıyor, uzaklardan bir yerden saniyeleri saymakta olan hakemin sesi geliyordu kulaklarına. Dövüşü kazanmış sayıyordu kendisini. Böylesine dayak yemiş bir adamın doğrulup ayağa kalkması olanaksızdı. Ama gençlik kalkabilirdi ve Sandal kalktı. Dördüncü saniyede yüzüstü döndü. Gözleri körleşmişcesine el yordamıyla uzanıp iplere tutundu. Yedinci saniyede dizüstü doğrulmuştu. Oracıkta da öylece dinlenirken bir sarhoşunki gibi başı omuzlarından aşağı sarkıyordu. Hakem ''Dokuz!'' diye bağırır bağırmaz Sandal ayağa kalktı. Sol koluyla yüzünü, sayıyla da karnını örtmüş, savunma durumuna geçmişti. Gardını alıp can alıcı yerlerini böylece koruyarak King'e doğru sendeledi. Punduna getirip sarılmak, böylece biraz zaman kazanmak istiyordu. Sandal ayağa kalkar kalkmaz King üstüne gitti. Ama attığı yumrukların ikisi de rakibinin kapalı kolları üstünde takıldı kaldı. Hemen ardından Sandal sarıldı ona. Hakem iki adamı ayırmaya çalışırken o hala umutsuzca tutunmaya çalışıyordu. King de rakibinden kurtulup kopmak için yardım etti. Gençliğin nedenle çabuk toparlandığını bilirdi. İşte bu toparlanmayı önlerde ona göz açtırmazsa Sandal'ın işini bitireceğini de biliyordu. Şöyle okkalı bir yumruk atsa tamamdı işi. Çantada keklikti Sandal. Bundan kesin kes emindi. Parmağının ucunda oynatmıştı onu. Evire çevire pataklamış, cıcığını çıkarmıştı. Sandal sarmaş dolaş olup kopmuştu. Yenilgi ile ölümle kalım arasındaki o kıl payı çizgide sallanıp duruyordu. İyi bir yumruk patlatsa, tepe taklak yere yapışacak, işini bitirecekti. Birden o bir kalem pirzola geldi Tom King'in aklına. İçi cız etti. Atması gereken şu son yumruktan önce bir kalemcik pirzola yemiş olsaydı ne olurdu sanki? Gözünü kararttı. Var gücün toplayarak savurdu yumruğu. Ama ne yeterince sert ne de yeterince hızlıydı. Sandal sallandı ama düşmedi. İplere doğru geri geri sendeleyerek gitti ve aslandı kaldı. King de arkasından gitti sendeleye sendeleye. Öylesiye sancılı bir yumruk daha savurdu. Ama eli ayağı adam akıllı kesilmiş, vücudu onu bırakmıştı artık. Bitkinlikten bulanıklaşmış bir dövüş zekasından başka bir şey kalmamıştı geriye. Çeneye attığı yumruk omuzlardan daha yukarı çıkamamıştı. Oysa daha yukarı vurmak istemiş ama yorgun kaslarına söz geçirememişti. Yumruğu savurunca kendisi sallanmış, geriye doğru yalpalamıştı. Az kalsın yere kapaklanacaktı. Bir kez daha denedi. Bu kez adam akıllı ıskaladı. Bitkince kapaklandı Sandal'ın üstüne. Sarmaş dolaş oldu. Sarılmasa yere yığılıp kalacaktı. King kurtulmak için çaba göstermiyordu artık. Okunu atmıştı o. İşi bitmişti. Ne varsa gençlikte vardı. Öylece sarmaş dolaş dururken Sandal'ın gittikçe toparlanıp güçlendiğini duyabiliyordu. Hakem ikisini ayırdığı zaman orada gözlerinin önünde dinlenip yorgunluğunu atmış gençliği gördü. Gittikçe derlenip toparlanıyordu Sandal. Başlangıçta cılız ve ko falan yumrukları sertleşiyor, daha isabetli oluyordu. Tom King'in bulanık gözleri eldivenli yumruğun çenesine doğru inişini gördü. Kolayla kapanıp savuşturmak istedi. Tehlikeyi görmüştü. Gerekeni yapmalı, bir an önce eyleme geçmeliydi. Ama kol çok ağırdı. Yüz kiloluk kurşun asılmıştı sanki bu kola. Kendiliğinden kalkmıyordu bir türlü. Tüm hırsıyla, tüm ruhuyla kaldırmaya çalıştı. Derken, Eldivenli yumruk bulu buluverdi. Keskin bir şaplama duydu. Elektrik çarpmıştı sanki. Dünyası karardı. Kapkara bir örtüyle sarılıp sarmalandı. Gözlerini açtığında köşesindeydi. Seyircilerin ise Bondi sahilindeki dalgaların çağıltısına benzer bir sesle kükreyip bağırdıklarını işitti. Ense köküne ıslak bir sünger bastırılıyordu. Sid Sullivan serinletmek için yüzüne ve göğsüne su serpiyordu. Eldivenlerini çoktan çıkarmışlardı. Sandal üzerine eğilmiş, elini sıkıyordu. Kendisini nakavt etmiş olan bu adama karşı en küçük bir öfke yoktu içinde. Bu yüzden ezik parmaklarının acımasını hiç sayarak candan, yürekten sıktı bu eli. Sandal ringin ortasına geldi. Seyirciler söyleyeceklerine kulak vermek üzere patırtıyı kestiler. Sandal kendisine meydan okuyan genç Pronta ile karşılaşmayı kabul ediyor ve ortaya konan parayı yüz sterline yükselttiğini bildiriyordu. Yardımcıları, rinkten ayrılmadan önce ıslak vücudunu ve yüzünü havluyla ovuşturarak kurularlarken, King, ön bakışlarla ortalığa göz gezdiriyordu. Karnı acıkmıştı. Alışılmışlıktan çok farklı, bambaşka bir açlıktı bu. İçi ezen bir açlık değildi. Büyük bir baygınlıktı. Midesi gümbür gümbür çarpıyor ve bu çarpıntı vücudunu tepeden tırnağa sarsıyordu. Aklı dövüşe gitti yine. Sandal'ın yenilgiyle kurtuluş arasındaki o kıl payı çizgide sallanışını anımsadı. Ah o bir kalem pirzola bitirirdi bu işi. İşi bitirecek yumruğu atmak için tek eksiği bu olmuş ve yenilmişti. Bir kalem pirzola neden olmuştu bütün bunlara. Yardımcıları koluna girerek iplerin arasından geçmesine yardım edecek oldular. Silkinip kurtardı kendini. Yardım almaksızın iplerin arasından geçti. Ringden yere paldır küldür atladı. Kalabalığı ite kaka kendisine yol açan yardımcılarının ardı sıra ilerledi. Soyunma odasından sokağa çıkarken giriş holünde duran gençlerden biri konuşmaya kalktı. "Tom cıcığını çıkardığın bir sırada ne diye haklamadın herifi yahu?'' diye soruyordu delikanlı. Tomkin ''Hastır ulan'' dedi. Merdivenlerden indi. Kaldırıma çıktı. Köşe başındaki meyhanenin kapıları ardına dek açıktı. Işıkları... Gülümseyen garson kızları gördü. Maçtan söz edenlerin seslerini, bahisten kazanılmış paraların tezgah üzerinde çıkardığı şıngırtıları işitti. Bir içki içmesi için biri onu içeri çağırdı. Girmekle girmemek arasında bocaladı. Sonra bu ikramı geri çevirip yoluna devam etti. Cebinde tek metelik yoktu. Eve kadar yürüyeceği iki millik yol gözünde büyüyordu. Yaşlandığı kuşkusuzdu. Domayını geçerken sıralardan birine çöktü. Dövüşün sonucunu öğrenmek için karısının oturup kendisini beklediğini düşününce dizlerinin bağı vermişti. Bu ona bütün nakavtlardan daha kötü, daha katlanılmaz görünüyordu. Bitkindi, dokunsalar ağlayacaktı. Acıyan parmak eklemleri bir kanal kazma işi bulsa bile bir haftadan önce kazma kürek sapı tutamayacağını söylüyordu. Midesinde ter ter tepinen açlık iğrençti, iç bulandırıcıydı, kolu kanadı kırıktı, bunalıyordu. Gözleri yaşardı. Elleriyle yüzünü kapadı. Ağlarken Stavscher Bill ve o gece ona yaptıklarını anımsadı. Zavallı ihtiyar Stavscher Bill. Soyunma odasında Bill'in neden ağladığını şimdi çok iyi anlıyordu artık. Arabacı ile doğramacı. amacı Keçi sakalı dışında yüzünün her yeri sinek kaydı tıraşlı olan arabacıyı Birleşik Devletler'de olsaydık usta bir işçiden tutunda. İşleri tıkırında giden bir çiftçiye kadar her meslekten biri olarak tahmin edebilirdim. Ama doğramacıya gelince onun doğramacı olduğunu bir bakışta şıppadak anlayıverirdim. Bunu hemen belli ediyordu çünkü. Çelimsiz ve yorgundu. Ölçüp biçen, keskin gözleri vardı. Elleri 47 yıllık meslek yaşamı boyunca kullandığı aletler yüzünden irileşmiş, yamru yumru olmuştu. Bu iki adam için de işin en zor yanı yaşlı oluşlarıydı. Çocukları elden ayaktan düşmüş babalarına bakacakları yerde onlardan daha önce ölüp gitmişlerdi. İkisi de yaşını başına almıştı. Kendilerinden daha genç, daha güçlü kuvvetli olan genç rakiplerince endüstri girdabından atılmış, yerleri alınmıştı. Bu adamların ikisi de Whitechapel düşkünler yurdundan yüz geri edilmiş ve şimdi benimle birlikte poplar düşkünler yurduna gitmek üzere yola düşmüşlerdi. Onların düşüncesine göre orada da durum pek iç açıcı değildi. Ama yine de şansımızı denemeye değerdi. Ya poplarda yatacak ya da sokaklarda geceleyecektik. Her ikisi de yatakta yatmak için yanıp tutuşuyordu. Ve kendi deyimlerince cızlamı çekmek üzereydiler. Arabacı 58 yaşındaydı. Başını sokacak bir yer bulamadığı için son 3 geceyi uykusuz geçirmişti. Doğramacı ise 65 yaşındaydı. Ve beş gecedir dışarılarda sürtüyordu. Ama ah havadar bir odada, her gece kar gibi çarşaflar serili bir yatağın sizleri beklediği sevgili, çıt kırıldım, etli kanlı insanlar. Başınızdan geçmemişse, Londra sokaklarında sabahlamanın ne çileli bir şey olduğunu nasıl anlatabilirim sizlere? İnanın bana, başınızı sokacak bir yer bulamadan o sokaklarda bir kez olsun sürtmek zorunda kalsanız, doğu yönünde... Tan yerinin ağardığını belirten o solgun ışığı görünceye dek binlerce yüzyılın geçtiğini sanır, soğuktan tir tir titreyip hıçkıra hıçkıra ağlarken vücudunuzda her bir kasın sızım, sızım sızım sızladığını duyar, böyle olup da hala yaşayabildiğinize siz kendiniz bile şaşarsınız. Bir sıranın üstüne oturup da şöyle bir soluk alayım deseniz ve yorgunluktan kan çanağına dönmüş gözleriniz farkında olmaksızın kapanı verse. O anda yanınızda biti veren bir polis memuru sizi dürterek uyaracak ve dediğim dedik bir sesle